İşte budur Miftahı i Kadim Bismillahirrahmanirrahim. Ön söz Namaz kitabını yazmaya evzu besmele okuyarak başlıyorum. Allahü Teâlâ ya hamdolsun Onun seçtiği ve sevdiği kullarına ve onların en üstünü olan Muhammed Aleyhisselama,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 Sünnilere ve Şiilere düşman olanlardır. Bunlara Vehhabi ve Necdi denir. Çünkü bunlar ilk olarak Arabistan'ın Neçt şehrinde meydana çıkmıştır. Bunlara fırkay Melûne de denir. Çünkü bunların Müslümanlara müşrik dedikleri kıyamet ve ahiret ve saadet-i ebediyye kitaplarımızda yazılıdır.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 bir vakit namaz vardı. Hepsinin kıldığı bir araya toplanarak, Muhammed aleyhisselama inananlara farz edildi. Namaz kılmak imanın şartı değildir. Fakat namazın farz olduğuna inanmak imanın şartıdır. Namaz dinin direğidir. Namazını devamlı, doğru ve tam olarak kılan kimse dinini kurmuş. İslam binasını ayakta durdurmuş olur. Namazı kılmayan dinini ve İslam binasını yıkmış olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Dinimizin başı namazdır. Başsız insan olmadığı gibi namazsız da din olmaz." Namaz İslam dininde imandan sonra İlk farz edilen emirdir. Allahü Teala kullarının yalnız kendisine ibadet etmeleri için namazı farz etti. Kur'an-ı Kerim'de yüzden fazla ayet-i kerime de namaz kılınız buyrulmaktadır. Hadisi şerifte Allahü Teala her gün beş vakt namaz kılmayı farz etti. Kıymet vererek ve şartlarına uyarak her gün beş vak namaz kılanı cennete sokacağını Allahü Teala söz verdi buyuruldu Namaz dinimizde yapılması emredilen bütün ibadetlerin en kıymetlisidir Bir hadisi şerifte namaz kılmayanın İslam'dan nasibi yoktur buyuruldu Yine bir hadisi şerifte Mü'min ile kâfiri ayıran fark, namazdır, buyuruldu. Yani, mü'min namaz kılar, kâfir kılmaz. Münafıklarsa bazen kılar, bazen kılmaz. Münafıklar, cehennemde çok acı azap görecektir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, namaz kılmayanlar, kıyamet günü Allahü Teala'yı kızgın olarak bulacaklardır. Namaz kılmak Allahü Teala'nın büyüklüğünü düşünerek, Onun karşısında kendi küçüklüğünü anlamaktır. Bunu anlayan kimse hep iyilik yapar, hiç kötülük yapamaz. Her gün beş kere Rabbinin huzurunda olduğunu niyet eden kimsenin kalbi ihlas ile dolar. Namazda yapılması emrolunan her hareket, kalbe ve bedene faydeler sağlamaktadır. Camilerde, cemaat ile namaz kılmak, Müslümanların kalplerini birbirine bağlar. Aralarında sevgiyi sağlar. Birbirlerinin kardeş olduklarını anlarlar. Büyükler, küçüklere merhametli olur. Küçükler de büyüklere saygılı olur. Zenginler, fakirlere ve kuvvetliler, zayıflere yardımcı olur. Sağlamlar, hastaları camide göremeyince, evlerinde ararlar. Din kardeşinin yardımına koşanın, yardımcısı Allahü teâlâ'dır. Hadîs-i müjdeye kavuşmak için yarış ederler. Namaz, insanları çirkin, kötü ve yasak olan şeylerden alıkoyar. Günahlara kefaret olur. Hadisi şerifte beş vakt namaz sizden birinizin kapısının önünde akan nehir gibidir. Bir kimse o nehre, her gün beş defa girip yıkansa üzerinde kir kalmayacağı gibi, işte beş vakt namazı kılanların da böyle küçük günahları affolunur buyuruldu. Namaz Allahü Teala'ya ve Rasulüne imandan sonra. Bütün amel ve ibadetlerden daha üstün bir ibadettir. Bunun için, namazları, farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine, müstehaplarına riayet ederek kılmalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadisi i şeriflerinde buyurdu ki, Ey ümmet ve eshabım! edasına tamamiyle riayet olunan namaz, Allahü Teala'nın beğendiği bütün amellerin en üstünüdür. Peygamberlerin sünnetidir. Meleklerin sevdiğidir. Marifetin yerin ve göklerin nurudur. Bedenin kuvvetidir. Rızkların berekətidir. Duanın kabulüne vesiledir. Melekül Mevte yani ölüm meleğine şefaatçıdır. Kabirde ışık, münker ve nikire cevaptır. Kıyamet gününde, üzerine gölgedir. Cehennem ateşiyle kendi arasında, siperdir. Sırat köprüsünü, yıldırım gibi geçiricidir. Cennetin anahtarıdır. Cennette başına taçtır. Allahü Teala mü'minlere namazdan daha önemli bir şey vermemiştir. Eğer namazdan daha üstün bir ibadet olsaydı, en önce mü'minlere onu verirdi. Zira meleklerin kimi devamlı kıyamda, kimi rükuda, kimi secdede, kimi de teşehhüddedir. Bunların hepsini bir rekât namazda toplayıp, mü'minlere hediye verdi. Zira namaz, imanın başı, dinin direği, İslam'ın kavili. Sözü ve mü'minlerin miracıdır. Göğün nuru ve cehennemden kurtarıcıdır. Bir gün, hazret Ali'nin radıyallahu anh ve kerremallahu veçheh ikindi namazı geçmişti. Üzüntüsünden kendisini bir tepeden aşağı attı. İnliye inliye ağlayıp feryat etti. Peygamberimiz Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem, onun bu durumundan haber alınca, eshabıyla beraber, Hazreti Ali'nin radıyallahu anh yanına geldiler. Hâlini görünce, kainatın efendisi olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ağlamaya başladı, dua etti. Güneş tekrar yükseldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz, ya Ali başını kaldır. Güneş hala görünüyor." buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu anh buna çok sevindi ve namazını kıldı. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh bir gece çok ibadet ettiğinden gece sonunda uyku bastırdı. Vitir namazı geçti. Sabah namazında Peygamber Efendimizi takip ederek mescit kapısında huzuruna gelip feryat etti Ya Resulallah imdadıma yetiş vitir namazım geçti diye ağlayarak yalvardı Resulullah efendimiz de ağlamaya başladı Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam gelip Ya Resulallah sıddık söyle ki Allahü Teala onu affeyledi, dedi Evliyanın büyüklerinden Bayezid-i Bistami, Kuddise bir gece uyku bastırıp, sabah namazına uyanamadı. O kadar ağlayıp inledi ki, bir ses işitti. Ey Bayezid! Bu kusurunu affeyledim. Bu ağlamanın bereketiyle sana ayrıca yetmiş bin namaz sevabı verdim, buyuruldu. Birkaç ay sonra yine uyku bastırdı. Şeytan gelip, Mübarek ayağından tutarak uyandırdı. Kalk, namazın geçmek üzeredir dedi. Bayezid Bistami Hazretleri buyurdu ki, ey Melun, sen böyle işi nasıl yaparsın? Sen herkesin namazının kaçmasını, vaktini geçirmesini istersin. Benin için uyandırdın. Şeytan dedi ki, sabah namazını kaçırdığın gün, ağlayarak yetmiş bin namaz sevabı kazanmıştın. Bugün onu düşünerek seni uyandırdım ki, bir vakt namaz sevabı bulasın, yetmiş bin namaz sevabına kavuşamayasın. Büyük veli Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki, Dünyanın bir saati, kıyametin bin senesinden daha iyidir. Zira bu bir saatte, salih, makbul bir amel işlenebilir ve o bin senede bir şey yapılamaz. Resulullah, Sallallahu Aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse bir namazı bile bile öbür namaza birleştirirse, 80 hukbe cehennemde yanacaktır. Bir hukbe 80 ahiret senesidir. Ahiretin bir günü bin dünya senesidir. O halde, ey din kardeşim, vaktini boş, faydasız şeylerle geçirme. Zamanının kıymetini bil. Vaktini en iyi şeylere sarfet. Sevgili Peygamberimiz musibetlerin en büyüğü vakti faydasız şeylerle geçirmektir buyurdu. Namazlarını vaktinde kıl ki kıyamet günü pişman olmayıp çok büyük sevaba kavuşasın. Hadisi şerifte buyuruldu ki bir namazı vaktinde kılmayarak kazaya bırakıp eda etmezden önce vefat eden kimsenin mezarına. Cehennemden yetmiş pencere açılıp kıyamete kadar azap çeker. Bir namazını vaktinde bile bile kılmayan, yani namaz vakti geçerken namaz kılmadığı için üzülmeyen dinden çıkar veya ölürken imansız gider. Ya namazı hatırına bile getirmeyenler, namazı vazife tanımayanlar ne olur? Namaza ehemmiyet vermeyenin, onu vazife tanımayanların mürtet yani kafir olacaklarını dört mezhebin bütün alimleri söz birliğiyle bildirmişlerdir. Namazı bile bile kılmayıp kaza etmeyi düşünmeyen ve bunun için azap çekeceğinden korkmayan kimsenin de mürtet yani kafir olacağı Abdülgani Nablusi Hazretlerinin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 Nerede namaz kılınır, günahlar hep dökülür. İnsan kamil olamaz namazın kılmadıkça. Kur'an-ı Kerim'de hak namazı çok methetti. Dedi sevmem kişiyi namazın kılmadıkça. Bir hadisi i şerifte imanın alameti insanda belli olmaz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 Namazın kılmadıkça. Birinci bölüm. İmanımız ve namaz. Herkes önce iman etmelidir. Allahü Teala insanların dünyada rahat ve huzur içinde yaşamalarını, ahirette de sonsuz saadete kavuşmalarını istiyor. Bunun için. Saadete sebep olan faydeli şeyleri yapmayı emretti. Felakete sebep olan zararlı şeyleri de yasak etti. Allahü Teâlâ'nın birinci emri iman etmektir. İman etmek bütün insanlara lazımdır. Herkes için iman zaruridir. İman lügatatta bir kimseyi, tam doğru sözlü bilmek, ona inanmak demektir. İslamiyette iman demek, Muhammed aleyhisselamın Allah'ın peygamberi olduğunu ve onun tarafından seçilmiş haber verici, nevi olduğunu doğru bilmek ve inanarak söylemek ve onun Allahü Teala tarafından kısaca bildirdiklerine kısaca inanmak ve geniş bildirdiklerine etraflıca inanmak ve gücü yettikçe Kelimenin şahadeti dil ile de söylemektir. Kuvvetli iman şöyledir ki ateşin yaktığına, yılanın zehirleyip öldürdüğüne yakın üzere inanıp kaçtığımız gibi gönlünden tam olarak Allahü Teala'yı ve sıfatlarını büyük bilerek onun rızasına ve cemaline koşmak ve gazavından celaletinden kaçmak ve imanı Mermer üzerine yazılan yazı gibi sağlam olarak gönlüne yerleştirmektir. İman, Muhammed Aleyhisselam'ın söylediklerinin hepsini beğenip kalbin tasdik etmesi yani inanmasıdır. Böylece inanan insanlara mümin ve Müslüman denir. Her Müslümanın Muhammed Aleyhisselam'a tabi olması, onun gösterdiği yolda yürümesi lazımdır. Onun yolu Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği yoldur. Bu yola İslamiyet denir. Ona uymak için önce iman etmek, sonra ahkamı ı İslamiyeyi, yani Müslümanlığı iyice öğrenmek, sonra farzları eda edip haramlardan kaçınmak, daha sonra sünnetleri yapıp mekruhlardan kaçınmak lazımdır. Bunlardan sonra mübahlarda da ona uymaya çalışmalıdır. Dinimizin temeli imandır. İmanı olmayanların hiçbir ibadetini ve iyiliğini Allahü Teala beğenmez ve kabul etmez. Müslüman olmak isteyen kimse önce iman etmeli, sonra guslü, abdesti, namazı ve lazım oldukça diğer farzları ve haramları öğrenmelidir. İman, doğru olmalıdır. Duygu organlarının ve aklın kavradıkları bilgiler, imana kavuşmaya yardımcıdır. Fen ilimleri, alemdeki nizamın, düzgünlüğün, tesadüfen olmadığını ve bir yaratıcının bulunduğunu anlamaya, bilmeye ve imana kavuşmaya sebep olur. İman demek, son peygamber Muhammed aleyhisselamın, Allahü Teala'dan getirdiği bilgileri öğrenip inanmak demektir. İnanılması lazım gelen bilgilere akla uyarsa inanırım demek peygamberlere inanmamak demek olur. Din bilgileri akıl sahiplerinin buluşları değildir. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın haber verdiği hususları ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenip öyle inanmalıdır. Doğru ve makbul bir iman sahibi olmak için, ayrıca şu şartlara da uymalıdır. 1- İman, devamlı ve sabit olmalıdır. Bir an ayrılmayı düşünmemelidir. Üç sene sonra Müslümanlıktan çıkacağım diyen kimsenin, o andan itibaren imanı gider, Müslümanlıktan çıkmış olur. 2- Mü'minin imanı, havf, ve Reca arasında olmalıdır. Allahü Teala'nın azabından korkmalı, fakat rahmetinden bir an ümit kesmemelidir. Her günahı işlemekten çok sakınmalı, günahı sebebiyle imanının gitmesinden korkmalıdır. Bütün günahları işlemiş olsa bile rabbimizin affedeceğinden hiç ümit kesmemelidir. Günahları için tevbe etmelidir, Çünkü tevbe eden hiç günah işlememiş gibi olur. 3. Can ruh boğaza gelmeden önce iman etmiş olmalıdır. Can boğaza gelince ahiretin bütün halleri gösterilir. O zaman bütün kâfirler iman etmek isterler. Halbuki imanın gaybi olması lazımdır. Görmeden inanmalıdır. Görülen şeye iman edilmiş olmaz. Fakat bu anda Mü'minlerin tövbesi kabul olunur. 4- Güneş, batıdan doğmadan önce iman etmelidir. Kıyametin büyük alametlerinden birisi de, Güneş, garptan, batıdan doğacaktır. Bunu gören bütün insanlar iman edecekler, fakat bu imanları kabul olmayacaktır. Artık tövbe kapısı kapanmış olur. 5- Allahü Teala'dan başka kimsenin gaybı, gizli olan şeyleri bilmediğine inanmalıdır. Yani gaybı yalnız Allahü Teala bilir. Bir de onun bildirdikleri bilir. Melekler, cinniler, şeytanlar ve hatta peygamberler de gaybı bilemez. Fakat peygamberlere ve salih kullara gaybtan bilgi verilebilir. 6. Dinin İmana ve ibadetlere ait bir hükmünü zaruretsiz ve kasten reddetmemelidir. Ahkam-ı İslâmiyye'yi, yani İslamiyet'in emir ve yasaklarından birini hafif görmek, Kur'an-ı Kerim ile meleklerle ve peygamberlerden birisiyle alay etmek ve bunlar ile bildirilenleri bir zorlama ve zaruret yok iken dil ile inkar etmek küfr, inanmamak olur. Allahuteala'nın varlığını, melekleri, guslün ve namazın farz olduğunu ölümle korkutulmak gibi bir zaruret ile reddettiğini söyleyen kafir olmaz. 7. İslam dininin apaçık bildirdiği zaruri bilgilerde şüphe ve tereddüt etmemelidir. Namaz kılmanın farz, şarap ve diğer alkollü içkileri içmenin, kumar oynamanın Faizin, rüşvetin haram olduğunda şüphe etmek veya meşhur olan bir harama helal demek ve helal olan şeye haram demek imandan çıkmaya sebep olur. 8. İman İslam dininin bildirdiği şekilde olmalıdır. Aklın anladıklarına, felsefecilerin ve fen taklitçilerinin bildirdiklerine göre inanmak iman olmaz. Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği şekilde iman etmek lazımdır. 9. İman eden yalnız Allah için sevmeli ve yalnız Allah için düşmanlık etmelidir. Allahü Teâlâ'nın dostları olan Müslümanları sevmeli ve İslamiyete eli ve kalemiyle düşmanlık yapanları sevmemelidir. Bu düşmanlığın yeri kalptir. Müslüman olmayan gayre müslim vatandaşlara, ve turistlere de güler yüzlü ve tatlı dilli davranmalıdır. Güzel ahlakımız ile dinimizi onlara sevdirmeliyiz. 10. Peygamberimizin ve ashabının gösterdiği doğru yoldan ayrılmayan hakiki müslümanların iman ettiği gibi inanmalıdır. Doğru inanmış olmak için Ehli Sünnet ve Cemaat itikadına uygun olarak iman etmelidir. Ehl-i Sünnet alimlerinin yazdıkları hakiki din kitaplarına tabi olanlara 100 şehit sevabı verilecektir. 4 mezhepten herhangi birisinin alimlerine Ehl-i Sünnet alimi denir. Ehl-i Sünnet alimlerinin reisi İmam-ı Azam Ebu Hanifedir. Bu alimler Es'ab-ı Kiram'dan öğrendiklerini yazmışlar. Es'ab-ı Kiram da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 Sahife 553'te 46. mektuba bakınız. Bir hadisi i şerifte, Benim ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan yalnız bir fırka cehennem azabından kurtulacak, diğerleri ise helak olacaklar, cehenneme gideceklerdir. Buyuruldu. Bu yetmiş üç fırkadan her biri, İslamiyete uyduğunu iddia etmekte ve cehennemden kurtulacağı bildirilen bir fırkanın kendi fırkası olduğunu söylemektedir. Müminun suresi 54. ve Rum suresi 32. ayeti i kerimelerinde mealen her fırka doğru yolda olduğunu sanarak sevinmektedir. buyruldu. Halbuki bu çeşitli fırkalar arasında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 Ehli sünnet itikadında olmanın alametleri. Allahü Teala ehli sünnet itikadına uygun iman eden Müslümanlardan razıdır. Böyle inanmış olmanın birçok şartları vardır. Ehli sünnet alimleri bunları şöyle açıklamaktadır. 1. İmanın 6 şartına. Yani Allahü Teala'nın varlığına ve birliğine, eşi ve benzeri olmadığına,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 Azaplarının hafifletilmesine veya kaldırılmasına sebep olmaktadır. Bunların hepsine inanmak, ehli sünnet itikadında olmanın alametlerindendir. İmanın şartları. İmanın şartı altıdır. Bunlar amen açıklanmıştır. İmanın belli altı şeye inanmak olduğunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiştir. Bunun için her Müslüman çocuğuna önce iman tüyü ezberletmeli ve manasını da iyice öğretmelidir. İman tüyü. İman tüyü billahi ve melaiketihi ve kütubihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'del mevt hakkun eşhedü en la ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü Birinci şart Allahu teala'ya inanmak Amen tü billahi demek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 Zatını akla hayale getirmek caiz değildir. Ancak Kur'ân-ı an Kerim'de beyan buyrulan sıfatlarını isimlerine ezberleyip, uluhiyetini bunlarla tasdik ve ikrar etmelidir. Bütün sıfatları ve isimleri ezeliğidir, ebediidir. Zatı hiçbir yerde durmadığı gibi, bilinen altı cihetten de münezzehtir. Yani önde arkada sağda solda üstte altta değildir onun için ancak her yerde hazır ve nazırdır söylenebilir Allahü Teala'nın sıfatları 14'tür altısına sıfatı zatiye 8'ine de sıfatı subutiye denir bunların manalarını bilmek ve ezberlemek çok lüzumludur sıfatı zatiye 1 vücud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 Allahü Teala'nın dilemesi vardır. Dilediğini yaratır. Her şey onun dilemesiyle var olur. İradesine engel olacak hiçbir kuvvet yoktur. 6. Kudret. Allahü Teala her şeye gücü yeticidir. Hiçbir şey ona güç gelmez. 7. Kelam. Allahü Teala söyleyicidir. Söylemesi alet, harfler, sesler ve dil ile değildir.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 Akıllıdırlar. en üstünleri dört tanedir 1 Cebrail Aleyhisselam Vazifesi peygamberlere vahiyi getirmek emir ve yasakları bildirmektir 2 İsrafil Aleyhisselam Sua üfürmekle vazifelidir Birinci üfürmesinde hasıl olan sesi işiten Allahü Teala'dan başka her diri ölecek ikincisinde hepsi tekrar dirilecektir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 Üçüncü şart. Kitaplara inanmak. Ve kutubihi. Allahü Teala'nın indirdiği kitaplara inandım demektir. Allahü Teala bu kitapları bazı peygamberlere Cebrail ismindeki melekle vahyederek yani okutarak bazılarına ise levha üzerine yazılı olarak bazılarına da meleksiz işittirerek indirdi. Hepsi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 Bunlardan 313 veya 315 adedi rasuldur. İçlerinden altısı daha yüksektir. Bunlara Ülül azm peygamberler denir. Bunlar Adem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed Mustafa Aleyhisselam'dır. Peygamberlerin 33'ünün isimleri meşhurdur. Bunlar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 Zekeriya, Yahya, Üzeir, İsa bin Meryem, Zülkarneyn ve Muhammed aleyhi ve aleyhi vesselamdır. Bunlardan yalnız 28'inin ismi Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir. Zülkarneyn, Lokman, Üzeir ve Hıdır'ın peygamber olup olmadıklarında ihtilaf vardır. Muhammed Masum Hazretleri, ikinci Cilt 36. Mektupta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 ve Allahü Teala'yı gördü. 5 vakit namaz bu gece farz oldu. Tarihçilere göre miladın 622 senesinde Allahü Teala'nın emriyle Mekke'den Medine'ye gitti. Bu yolculuğuna hicret denir. Medine şehrinin Kuba köyüne geldiği Rebiülevvel ayının 8. pazartesi gününe tesadüf eden Efrancı Eylül ayının yirminci günü Müslümanların Hicri Şemsi tarih başlangıcı oldu. Müslümanların Hicri Kameri seneleri de o senenin Muharrem ayından başlar ve gökteki ayın dünya etrafında 12 defa dönmesi bir kameri sene olur. Hicri 11 Miladi 632 senesinde evvel ayının 12. pazartesi günü öğleden evvel vefat etti.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 Peygamber efendimizin mübarek yüzünü görmekle, tatlı sözlerini işitmekle şereflenen müslümanlara, eshab-ı denir. Peygamberlerden sonra, gelmiş ve gelecek bütün insanların en hayırlısı, en üstünü Ebu Bekir anh. İlk halife budur. Bundan sonra insanların en üstünü,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 Allahü Teala'nın arslanı Ali bin Ebi Talip'tir. Rəddiyyallahu anıx. Hadisi şeriflerden anlaşıldığına göre Hazreti Fatıma, Hazreti Hatice, Hazreti Aİşe, Hazreti Meryem, Hazreti Asiye dünya kadınlarının en üstünüdürler. Hadisi şerifte Fatıma cennet hatunlarının üstünüdür. Hasan ve Hüseyin de Cennet gençlerinin yüksekleridir, buyuruldu. Bunlardan sonra Eshab-ı Kiram'ın en üstünleri aşere i Mübeşşeredir. Cennetle müjdelenmiş on kişidir. Bunlar Hz. Ebubekir Sıddık, Ömerül Faruk, Osman bin Affan, Ali bin Ebu Talib, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Talha, Zübeyr bin Avvam Sa'd bin Ebî Vakkas, Saîd bin Zeyd, Abdurrahman bin Avf, Ridvanullah Teâlâ aleyhimecmaîn. Sonra Bedir muharebesinde, sonra Uhud'da, sonra da Biatür Ridvan'da bulunanlardır. Resulullah'ın yolunda canlarını, mallarını feda eden, ona yardım eden Eşâb-ı hepsinin isimlerini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 bu ikisinin bildirdiği imandır. Fırkayı aciye olan ehli sünnetin iman bilgilerini yeryüzüne yayan bu ikisidir. Birisi Ebu Mansuriimatürüidi, ikincisi Ebul Hasan Ali eşhariidir. Bu iki imam aynı imanı bildirmişlerdir. Aralarında olan birkaç fark mühim değildir. Hakikatte de aynıdır.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 Anahtarı sorup öğrenmektir. İlm öğreniniz ve öğretiniz. Her şeyin kaynağı vardır. Takvanın kaynağı, âriflerin kalpleridir. İlm öğretmek, günahlara kefaeddir. Beşinci şart. Ahirete inanmak. Vel yemil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 Altıncı şart, kadere inanmak ve bil kaderi, hayrihi ve şerrihi min Allahü Teala. Kadere, hayır ve şerlerin Allahü Teala'dan olduğuna inandım demektir. İnsanlara gelen hayır ve şer, faide ve zarar, kazanç ve ziyanların hepsi Allahü Teala'nın takdir etmesiyledir. Allahü Teala'nın bir şeyin varlığını dilemesine kader denilmiştir. Kaderin yani varlığı takdir edilmiş olan şeyin var edilmesine kaza denir. Kader ve kaza kelimeleri birbirinin yerine de kullanılır. Allahü Teala kullarına irade vermiş, bu iradelerini dilemelerini işleri yaratmasına sebep kılmıştır. Bir kul bir şey yapmak isteyince Allahü Teala da dilerse o işi yaratır. Kul dilemezse Allahü Teala da dilemez ve o şeyi yaratmaz. Buraya kadar kısaca bildirdiğimiz ehli sünnet itikadını daha geniş öğrenmek isteyenler Hakikat Kitabevi'nin yayınladığı İslam alimlerinin gözbebeği Büyük veli, Mevlana Halit Bağdadî'nin Farisi İtikadname kitabını ve Kemahlı Feyzullah Efendi'nin yaptığı tercümesi olan Herkese Lazım Olan İman kitabını okusunlar. Çok faydalı, pek nefis bir eser olup feyz ve bereketleri iki cihan saadeti için yeterlidir. Allahü Teala herkese tevekkülü emre ilemiştir. Tevekkül, imanın şartıdır. Meâlindeki ayeti i kerime, bu emirlerden biridir. Sûre-i Maide'de, eğer imanınız varsa, Allahü Teala'ya tevekkül ediniz. Sûre-i Ali İmran'da, Allahü Teala tevekkül edenleri elbette sever. Sûre-i Talak'ta, bir kimse Allahü Teala yete ederse, Allahü Teala ona kâfidir. Sûre-i Zümer'de, Allahü Teala kuluna kâfi değil midir? Meallerinde daha nice ayetik kerime vardır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ümmetimden bir kısmını bana gösterdiler. Dağları, sahraları doldurmuşlardı.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 Dinleyenler arasında, Ukaşe radıyallahu an, ayağa kalkıp, Ya Resûlallah, dua buyur da onlardan olayım, deyince, Ya Rabbi, bunu onlardan eyle, buyurdu. Biri kalkıp, aynı duayı isteyince, Ukaşe senden çabuk davrandı, buyurdu. Tevekkül, sebeplere yapışıp, ilerisi için zihni yormamaktır. 2. bölüm İbadetlerimiz ve namaz İbadet nedir? İbadet bizi ve bütün mevcudatı yoktan var eden, her an varlıkta durduran, görünür ve görünmez kazalardan, belalardan koruyan ve her an çeşitli nimetler, iyilikler vererek yetiştiren Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını yerine getirmektir. Allahü Teala'nın sevgisine kavuşmuş olan peygamberlere, evliyaya, alimlere özenmektir, uymaktır. İnsanın kendisine sayısız nimetleri gönderen Allahü Teala'ya gücü yettiği kadar şükretmesi insanlık vazifesidir. Aklın emrettiği bir vazife bir borçtur. Fakat insanlar kendi kusurlu akılları, kısa görüşleriyle Allahü Teala'ya karşı şükür, saygı olabilecek şeyleri bulamaz. Şükretmeye, saygı göstermeye yarayan vazifeler Allahü Teala tarafından bildirilmedikçe övmek sanılan şeyler kötülemek olabilir. İşte insanların Allahü Teala'ya karşı kalp, dil ve beden ile yapmaları ve inanmaları lazım olan şükür borcu, kulluk vazifeleri Allahü Teala tarafından bildirilmiş ve onun sevgili peygamberi tarafından ortaya konmuştur. Allahü Teala'nın gösterdiği ve emrettiği kulluk vazifelerine İslamiyet denir. Allahü Teala'ya şükür onun peygamberinin getirdiği yola uymakla olur. Bu yola uymayan, bunun dışında kalan hiçbir şükrü, hiçbir ibadeti Allahü Teala kabul etmez, beğenmez. Çünkü insanların iyi, güzel sandıkları çok şey vardır ki İslamiyet bunları beğenmemekte, çirkin olduklarını bildirmektedir. Demek ki Aklı olan kimselerin Allahü Teala'ya şükretmek, ibadet yapmak için Muhammed Aleyhisselam'a uymaları lazımdır. Muhammed Aleyhisselam'a uyan kimse Müslümandır. Allahü Teala'ya şükretmeye yani Muhammed Aleyhisselam'a uymaya da ibadet etmek denir. İslamiyet iki kısımdır. 1. Kalp ile itikad edilmesi İnanılması lazım olanlar 2- Beden ve kalb ile yapılacak ibadetler Beden ile yapılan ibadetlerin en üstünü namazdır. Mükellef olan her Müslümanın günde beş vakit namaz kılması farzdır. Mükellef kime denir? Akıllı olan ve bülû çağına giren erkek ve kadınlara mükellef, denir. Mükellef olan kimseler Allahü Teala'nın emir ve yasaklarından mesuldürler. Dinimizde mükellef olan kimseye önce iman etmek ve sonra da ibadet yapmak emrolunmuştur. Ayrıca yapılması yasak edilen haramlardan ve mekruh işlerden de kaçınmaları lazımdır. Akıl anlayıcı bir kuvvettir faydeliği zararlıdan ayırt etmek için yaratılmıştır. Akıl, bir ölçü aleti gibidir. İki iyi şeyden daha iyi olanını ve iki kötü şeyden daha kötü olanını ayırır. Akıllı kimse, sadece iyiyi ve kötüyü anlayan değil, iyiyi görünce onu alan ve kötüyü görünce de onu terk edendir. Akıl, göz gibidir. İslamiyette ışık gibidir. Işık olmazsa göz göremez. Bluu çağı erginlik yaşı demektir. Erkek çocukların bluu çağına girmeleri 12 yaşını bitirince başlar. Erkek çocuğun bluu çağına girdiğini gösteren alametler vardır. Bu alametler görünmezse 15 yaşına gelince dinde bluu çağına girdiğine hükmedilir. Kız çocuklarının buluğa ermesi ise, dokuz yaşını doldurunca başlar. Dokuz yaşındaki kız çocuğunun buluğa erdiğinin alametlerinin hiçbiri görünmezse, on beş yaş tamam olunca, buluğ çağına girdiğine hükmolunur. efali mükellefin ahkamı ı islamiyye. İslam dininin bildirdiği emirlere ve yasaklara, ahkamı ı şer'iyye veya ahkamı ı İslamiye denir. Bunlara ef'ali mükellefin de denilmektedir. Ef'ali mükellefin 8'dir. Farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, haram, mekruh ve müfsit. 1. Farz. Allahü Teala'nın yapılmasını ayet-i kerime ile açıkça ve kesin olarak emrettiği şeylere farz denir. Farzları terk etmek haramdır. İnanmayan ve yapılmasına ehemmiyet vermeyen kâfir olur. Farz iki çeşittir. Farza ayn. Her mükellef olan Müslümanın bizzat kendisinin yapması lazım olan farzdır. İman etmek, abdest almak, gusletmek. Yani boy abdesti almak, beş vakit namaz kılmak, Ramazan ayında oruç tutmak, zengin olunca zekat vermek ve hacca gitmek farza aındır. 32 farz ve 54 farz meşhurdur. Farz-ı kifaye Müslümanlardan birkaçının veya sadece birinin yapmasıyla Diğerlerinin sorumluluktan kurtulduğu farzlardır. Verilen selamın cevabını söylemek. Cenazeyi gasletmek yani yıkamak. Cenaze namazı kılmak, Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyip hafız olmak. cihad etmek, sanatına ticaretine lazım olandan fazla din ve fen bilgilerini öğrenmek gibi farzlar böyledir. 2 vacip Yapılması farz gibi kesin olan emirlere denir. Bu emrin Kur'an-ı Kerim'deki delili farz kadar açık değildir. Zanni, şüpheli olan bir delil ile sabittir. Vitr namazını ve bayram namazlarını kılmak, zengin olunca kurban kesmek, fitre, sadaka-i fitr vermek vaciptir. Vacibin hükmü farz gibidir. Vacibi terk etmek tahrimen mekruhtur. Vacip olduğuna inanmayan kafir olmaz. Fakat yapmayan cehennem azabına layık olur. 3. Sünnet. Allahü Teala'nın açıkça bildirmeyip yalnız Peygamber Efendimizin yapılmasını övdüğü yahut devam üzere kendisinin yaptığı Veyahut, yapılırken görüp de mani olmadığı şeylere sünnet denir. Sünneti beğenmemek küfürdür. Beğenip de yapmayana azab olmaz. fakat özürsüz ve devamlı terk eden, itaba, azarlanmaya ve sevabından mahrum olmaya layık olur. Mesela ezan okumak, ikamet getirmek, cemaat ile namaz kılmak abdest alırken misvak kullanmak, evlendiği geceye yemek yedirmek ve çocuğunu sünnet ettirmek gibi. Sünnet, iki çeşittir. Sünnet-i Müekkede Peygamber efendimizin devamlı yaptıkları, pek az terk ettikleri kuvvetli sünnetlerdir. Sabah namazının sünneti, öğlenin ilk ve son sünnetleri, akşam namazının sünneti, Yatsı namazının son iki rekat sünneti böyledir. Bu sünnetler asla özürsüz terk olunmaz. Beğenmeyen kâfir olur. Sünnet-i gayr -i Müekkede Peygamber efendimizin ibadet maksadıyla ara sıra yaptıklarıdır. İkindi ve yatsı namazlarının dört rekatlık ilk sünnetleri böyledir. Bunlar çok kere terk olunursa bir şey lazım gelmez. Özürsüz olarak büsbütün terk olunursa itaba ve şefaatten mahrum olmaya sebep olur. Beş-on kimseden birisi işletse diğer Müslümanlardan sakıt olan sünnetlere de sünnet-i alel-kifaye denir. Selam vermek, itikafa girmek gibi Abdest almaya, yemeye, içmeye ve her mübarek işe başlarken Besmele çekmek sünnettir. 4. Müstehab. Buna mendup adab da denir. Sünneti gayrı müekkede hükmündedir. Peygamber Efendimizin ömründe bir iki kere dahi olsa yaptıkları ve sevdikleri, beğendikleri hususlardır. Yeni doğan çocuğa 7. gün isim koymak, erkek ve kız çocuğu için akika hayvanı kesmek Güzel giyinmek, güzel koku sürünmek, müstehaptır. Bunları yapana çok sevap verilir. İşlemeyene azab olmaz. Şefaatten mahrum kalmak da olmaz. 5- Mübah Yapılması emrolunmayan ve yasak da edilmeyen şeylere mübah denir. Yani günah veya ta'at olduğu bildirilmemiş olan işlerdir. İyi niyetle işlenmesinde sevap, kötü niyetle işlenmesinde azap vardır. Uyumak, helalinden çeşitli yemekler yemek, helal olmak şartıyla türlü elbise giymek gibi işler, mübahtırlar. Bunlar, İslamiyete uymak, emirlere sarılmak niyetiyle yapılırsa, sevap olurlar. Sıhhatli olup, ibadet yapmaya niyet ederek yemek içmek böyledir. 6- Haram, Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de yapmayınız diye açıkça yasak ettiği şeylerdir. Haramların yapılması ve kullanılması kesinlikle yasaklanmıştır. Harama helal diyenin ve helale haram diyenin imanı gider, kâfir olur. Haram olan şeyleri terk etmek, onlardan sakınmak farzdır ve çok sevaptır. Haram iki çeşittir. Haram li aynihi, Adam öldürmek, zina, livata etmek, kumar oynamak, şarap ve her türlü alkollü içkileri içmek, yalan söylemek, hırsızlık yapmak, domuz eti kan ve leş yemek, kadınların, kızların, başı, kolları, bacakları açık sokağa çıkmaları haram olup, büyük günahtırlar. Bir kimse bu günahları işlerken besmele okusa veya helal olduğuna itikat etse yahut Allahü Teala'nın haram etmesine ehemmiyet vermese kafir olur. Bunların haram olduğuna inanıp korkarak yapsa kafir olmaz. Fakat cehennem azabına layık olur. Eğer ısrar edip tövbesiz ölürse imansız gitmeye sebep olur. Haram-l-gayrihi. Bunlar, asılları itibariyle helal olup, başkasının haklarından dolayı haram olan şeylerdir. Mesela, bir kişinin bağına girip, sahibinin izni yokken, meyvesini koparıp yemek, ev eşyasını ve parasını çalıp kullanmak, emanete hıyanet etmek, rüşvet, faiz ve kumar ile Mal, para kazanmak gibi. Bunları yapan kimse, yaparken besmele söylese, veyahut helaldir dese, kafir olmaz. Çünkü o kişinin hakkıdır, geri alır. Beş buçuk arpa, bir dank ağırlığında, gümüş kıymeti kadar hak için, yarın kıyamet gününde, cemaatle kılınmış, 700 rekat kabul olunmuş namazın sevabı, Allahü Teala tarafından alınıp hak sahibine verilir. Haramlardan kaçınmak ibadet yapmaktan daha çok sevaptır. Onun için haramları öğrenip kaçınmak lazımdır. 7. Mekruh. Allahü Teala'nın ve Muhammed Aleyhisselam'ın beğenmediği ve ibadetlerin sevabını gideren şeylere mekruh denir. Mekruh iki çeşittir. Tahrimen mekruh, vacibin terkidir. Harama yakın olan mekruhlardır. Bunları yapmak azabı gerektirir. Güneş doğarken, tam tepedeyken ve batarken namaz kılmak gibi. Bunları kasıtla işleyen asi ve günahkar olur. Cehennem azabına layık olur. Namazda vacipleri terk edenin, tahrimi mekruhları işleyenin o namazı iade etmesi vaciptir. Eğer sehv ile unutarak işlerse, namaz içinde secde-i sehiv yapar. Tenzihen mekruh Mübah yani helal olan işlerine yakın olan, yahut yapılmaması, yapılmasından daha iyi olan işlerdir. Gayr-i sünnetleri veya müstehapları yapmamak gibi. 8- Müfsit. Dinimizde meşru olan bir işi veya başlanmış olan bir ibadeti bozan şeylerdir. İmanı ve namazı, nikahı ve haccı, zekatı, alış ve satışı bozmak gibi. Mesela Allah'a ve kitaba sövmek küfür olup imanı bozar. Namazda gülmek, abdesti ve namazı bozar. Oruçlu iken bilerek yemek içmek orucu bozar. Farzları, vacipleri ve sünnetleri yapana ve haramdan, mekruhtan sakınana ecir yani sevap verilir. Haramları, mekruhları yapan ve farzları, vacipleri yapmayana günah yazılır. Bir haramdan sakınmanın sevabı, bir farzı yapmanın sevabından kat kat çoktur. Bir farzın sevabı, bir mekruhtan sakınmanın sevabından çoktur. Mekruhtan sakınmanın sevabı da, sünnetin sevabından çoktur. Mübahlar içinde, allah Teala'nın sevdiklerine, hayrat ve hasenat denir. Bunları yapana da sevap verilir ise de, bu sevap, sünnet sevabından azdır. İslam Düşmanları İslam düşmanları, İslamiyeti yok etmek için ehli sünnet kitaplarına saldırıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nde Altıncı cüzün son sayfasında İslam'ın en büyük düşmanı Yahudilerle müşriklerdir buyuruluyor. Müşrik puta, heykele tapan kâfirlerdir. Hristiyanların çoğunun müşrik oldukları meydandadır. Yemenli Abdullah bin Sebe ismindeki Yahudi, ehli Sünneti yok etmek için Şii fırkasını kurdu. Şii'ler kendilerine Alevi diyorlar. İslam düşmanı İngilizler, bütün imparatorluk kuvvetleriyle Hindistan'dan Afrika'dan topladıkları altınlarla, kanlı muharebelerle ve ve ismini verdikleri Yalanlarla dolu kitaplarıyla ehli sünnete saldırmaktadırlar. Dünyanın her yerinde ebedi saadete kavuşmak isteyenlerin Şii ve Vehhabi kitaplarına aldanmayıp ehli sünnet alimlerinin kitaplarına sarılmalarını tavsiye ederiz. İslam'ın şartları. İslam dinine girmiş olanlara yani Müslümanlara farz olan muhakkak yapılması gereken beş esas vazife vardır. 1- İslam'ın şartlarından birincisi, kelime-i şehadet getirmektir. Kelime-i şehadet getirmek demek, Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlü söylemektir. Yani, akil ve bali olan ve konuşabilen kimsenin, yerde ve gökte Allah'tan başka ibadet edilmeye hakkı olan ve tapılmaya layık olan hiçbir şey ve hiçbir kimse yoktur. Hakiki mabut ancak Allahü Teala'dır. O vacibül vücuttur. Her üstünlük ondadır. Onda hiçbir kusur yoktur. Onun ismi Allah'tır. Demesi ve buna kalbiyle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 Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhisselam Allahü Teala'nın kulu ve rasulüdür, yani peygamberidir. Ve kızı olan Hazreti Âminen'in oğludur. 2- İslamın beş şartından ikincisi şartlarına ve farzlarına uygun olarak her gün beş gerre vakti gelince namaz kılmaktır. Her Müslümanın her gün vakitleri gelince beş kere namaz kılması ve her birisini vaktinde kıldığını bilmesi farzdır. Namazları farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine dikkat ederek ve gönlünü Allahü Teala'ya vererek vakitleri geçmeden kılmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de namaza salat buyruluyor. Salat, lügatte insanın dua etmesi, meleklerin istiğfar etmesi, Allahü Teala'nın teâlânın merhamet etmesi, acıması demektir. İslamiyet'te salat demek, ilmahal kitaplarında bildirildiği şekilde belli hareketleri yapmak ve belli şeyleri okumak demektir. Namaz kılmaya,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 Zekat 7 sınıf insana verilir. 4 mezhepte de dört türlü zekat malı vardır. Altın ve gümüş zekatı, ticaret malı zekatı, senenin yarıdan fazlasında çayırda otlayan 4 ayaklı kasap hayvanları zekatı ve toprak mahsulleri zekatıdır. Bu dördüncü zekata uşr denir. Yerden mahsul alınır alınmaz uşru verilir. Diğer üç zekat nisap miktarı olduktan bir sene sonra verilir. 4- İslamın beş şartında, dördüncüsü, Ramazan-ı şerif ayında her gün oruç tutmaktır. Oruç tutmaya, savm denir. Savm, lügatte, bir şeyi bir şeyden korumak demektir. İslamiyette şartlarını gözeterek,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 Yukarıda bildirilen, İslam'ın beş şartından en üstünü, kelime-i söylemek ve manasına inanmaktır. Bundan sonra üstünü, namaz kılmaktır. Daha sonra, oruç tutmak, daha sonra, hac etmektir. En sonra, zekat vermektir. Kelime-i en üstün olduğu, söz birliği ile bellidir. Geri kalan dördünün üstünlük sırasında, alimlerin çoğunun sözü, yukarıda bildirdiğimiz gibidir. Kelime-i Müslümanlığın başlangıcında ve ilk olarak farz oldu. Beş vakit namaz, Bîset'in on ikinci senesinde ve hicretten bir sene ve birkaç ay önce, miraç gecesinde farz oldu. Ramazan-ı Şerif orucu, hicretin ikinci senesinde Şaban ayında farz oldu. Zekat vermek, orucun farz olduğu sene, Ramazan ayı içinde farz oldu. Hac ise, hicretin dokuzuncu senesinde farz oldu. Üçüncü Bölüm Namaz Kılmak Dinimizde, imandan sonra en kıymetli ibadet, namazdır. Namaz, dinin direğidir. Namaz ibadetlerin en üstünüdür. İslam'ın ikinci şartıdır. Arabi'de namaza salat denir. Salat aslında dua, rahmet ve istiğfar demektir. Namazda bu üç mananın hepsi bulunduğu için salat denilmiştir. Allahü Teala'nın en çok beğendiği ve tekrar tekrar emrettiği şey beş vakit namazdır. allah Teala'nın Müslümanlara iman ettikten sonra, en önemli emri, namaz kılmaktır. Dinimizde ilk emredilen farz da, namazdır. Kıyamette de, imandan sonra, ilk soru, namazdan olacaktır. Beş vakit namazın hesabını veren, bütün sıkıntı ve imtihanlardan kurtulup, sonsuz kurtuluşa kavuşur. Cehennem ateşinden kurtulmak ve cennete kavuşmak, namazı doğru kılmaya bağlıdır. Doğru namaz için, önce kusursuz bir abdest almalı, gevşeklik göstermeden namaza başlamalıdır. Namazdaki her hareketi, en iyi şekilde yapmaya uğraşmalıdır. İbadetlerin hepsini kendinde toplayan ve insanı, Allahü Teala'ya en çok yaklaştıran hayırlı amel namazdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Namaz dinin direğidir. Namaz kılan kimse dinini kuvvetlendirir. Namaz kılmayan elbette dinini yıkar. Namazı doğru kılmakla şereflenen bir kimse çirkin, kötü şeyler yapmaktan korunmuş olur. Ankebut Suresinin 45. ayetinde mealen, Doğru kılınan namaz, insanı pis, çirkin ve yasak işleri işlemekten korur buyuruldu. İnsanı kötülüklerden uzaklaştırmayan bir namaz, doğru namaz değildir. Görünüşte namazdır. Bununla beraber, doğrusunu yapıncaya kadar, görünüşü yapmayı elden bırakmamalıdır. İslam alimleri bir şeyin hepsi yapılamazsa, hepsini de elden kaçırmamalıdır, buyurdu. Sonsuz ihsan sahibi olan Rabbimiz, görünüşü hakikat olarak kabul edebilir. Böyle bozuk namaz kılacağına, hiç kılma dememelidir. Böyle bozuk kılacağına, doğru kıl demeli, bozuk olanları düzeltmelidir. Bu inceliği iyi anlamalıdır. Namazları cemaat ile kılmalıdır. Cemaat ile kılmak, yalnız kılmaktan daha çok sevaptır. Namazda her uzvun tevazu göstermesi ve kalbin de Allahu Teala'dan korku üzere olması lazımdır. İnsanı dünyada ve ahirette felaketlerden, sıkıntılardan kurtaracak ancak namazdır. Allahü Teala Mü'minun suresinin başında, mealen, Mü'minler her halde kurtulacaktır. Onlar, namazlarını huşu ile kılandır, buyurdu. Tehlike, korku bulunan yerde yapılan ibadetin kıymeti, kat kat daha çok olur. Düşman saldırdığı zaman, askerin ufak bir iş görmesi, pek çok kıymetli olur. Gençlerin ibadet etmeleri de, bunun için daha kıymetlidir. Çünkü nefslerinin kötü isteklerini kırmakta ve ibadet yapmama isteğine karşı gelmektedirler. Gençlik çağında insana musallat olan üç düşman ona ibadet yaptırmak istemez. Bunlar şeytan, nefs ve kötü arkadaştır. Bütün fenalıkların başı fena arkadaştır. Genç olan kimse Bunlardan gelen kötü isteklere uymayıp namazını kılarsa, ibadetlerini terk etmezse çok kıymetli olur. Yaşlı kimsenin yaptığı ibadetten kat kat fazla sevap kazanır. Az ibadetine çok mükafat verilir. Namaz kimlere farzdır? Namaz kılmak, akıllı olan, ve bülûh çağına giren her erkek ve kadın Müslümana farzdır. Namazın farz olması için üç şart vardır. Bir, Müslüman olmak, iki, akıllı olmak, üç, bülûh çağına girmek. Dinimizde akıllı olmayan ve erginlik çağına girmemiş olan küçük çocuklar, namaz kılmaktan sorumlu değillerdir. Fakat anne ve babalar, Çocuklarına din bilgilerini öğretmeli ve ibadet yapmaya alıştırmalıdırlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları cehennemden korumalısınız. Onlara müslümanlığı öğretmelisiniz. Öğretmez iseniz mes'ul olacaksınız. Başka bir hadisi şerifte de, bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları sonra anaları babaları Hristiyan, Yahudi ve dinsiz yapar. Buyurdu. O halde her Müslümanın birinci vazifesi, çocuklarına İslamiyeti ve Kur'an-ı Kerim okumasını, namaz kılmasını, imanın ve İslamın şartlarını öğretmektir. Çocuğunun Müslüman olmasını isteyen, dünyada ve ahirette, rahata, huzura kavuşmasını dileyen anne ve babalar, önce bu vazifesini yerine getirmelidir. Çünkü atalarımız, ağaç yaş iken eğilir, demişlerdir. Yaşlanınca, eğmeye, bükmeye çalışılırsa, kırılır, zararlı olur. İslam bilgileri ve güzel ahlak verilmeyen çocuk, Kötü yoldaki kimselere çabuk aldanır. Anne ve babasına, devletine ve milletine zararlı olur. Namaz kılanların halleri Menkıbe Hapisten kurtaran namaz Horasan valisi, Abdullah bin Tahir, çok adil idi. Jandarmaları birkaç hırsız yakalamış, valiye bildirmişlerdi. Hırsızlardan biri kaçtı. Hiratlı bir demirci, Nişapur'a gitmişti. Bir zaman sonra, Evine dönüp, gece giderken, Bunu yakaladılar. Hırsızlarla beraber, valiye çıkardılar. Hapis edin, dedi. Demirci, Hapishanede abdest alıp, Namaz kıldı. Ellerini uzatıp, Yâ Rabbi, Beni kurtar. Günahım olmadığını, ancak sen biliyorsun. Beni bu zindandan, ancak sen kurtarırsın. Yâ beni kurtar! diye dua etti. Vali o gece rüyada, dört kuvvetli kimse gelip, tahtını tersine çevirecekleri vakit uyandı. Hemen abdest alıp, iki rekat namaz kıldı. Tekrar uyudu. Tekrar o dört kimsenin,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 Ya Rambi, Büyük yalnız sensin. Sen öyle bir büyüksün ki, büyükler ve küçükler, sıkışınca ancak sana yalvarır. Sana yalvaran, ancak muradına kavuşur. Hemen o gece, hapishane müdürünü çağırıp, bir mazlum kalmış mı? dedi. Müdür, bunu bilemem. Yalnız biri namaz kılıp çok dua ediyor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 çünkü, benim gibi bir fakir için, senin gibi bir sultanın tahtını, birkaç defa tersine çeviren sahibimi bırakıp da, dileklerimi başkasına götürmekliyim, kulluğa yakışır mı? Namazlardan sonra ettiğim dualarla, beni nice sıkıntıdan kurtardı, nice muradıma kavuşturdu. Nasıl olur da başkasına sığınırım? Rabbim, Nihayeti olmayan rahmet hazinesinin kapısını açmış, sonsuz ihsan sofrasını herkese yaymış iken başkasına nasıl giderim? Kim istedi de vermedi? İstemesini bilmezsen alamazsın. Huzuruna edeple çıkmazsan rahmetine kavuşamazsın. Şiir. İbadet eşiğine kim ki, bir gece başkodu, dostun lütfu, açar ona, elbette binbir kapı. Evliyanın büyüklerinden, rabia Adviye, rahmetullahi aleyha, Adamın biri dua ederken, Ya Rabbi, bana rahmet kapısını aç, dediğini işitince, Ey cahil! Allahü Teala'nın rahmet kapısı şimdiye kadar kapalı mıydı de şimdi açılmasını istiyorsun dedi. Rahmetin çıkış kapısı her zaman açık ise de giriş kapısı olan kalpler herkeste açık değildir. Bunun açılması için dua etmeliyiz. İlahi herkesi sıkıntıdan kurtaran yalnız sensin.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 Evliya Kiram'dan Hamidi Tavil kendi namazgahında namaz kılıyordu. Evinde yangın çıktı. İnsanlar toplanıp yangını söndürdüler. Hanımı koşup yanına geldi ve kızarak "Evin yanıyor, insanlar toplanıyor. Yapılacak bu kadar iş var. Sen ise yerinden kımıldamıyorsun." dedi. "Allahü Teala'ya yemin ederim ki olanların hiçbirinden haberim yoktur." dedi. Allah'ın dostları ona muhabbet ve yaklaşmakta öyle bir dereceye ulaşmışlardır ve dostun münacatı lezzetine öyle dalmışlardır ki kendilerini unutmuşlardır. Menkıbe Tenceredeki Su Es'ad-ı Kiram'dan Abdullah bin Şehir radıyallahu anh, anlatır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında namaz kılıyordum. Mübarek göğsünden ateş üzerinde kaynayan tenceredeki su sesi gibi sesler duyuyordum. Menkıbe ayağındaki ok. Resulullah'ın sevgili damadı Hazreti Ali radiyallahu anh ve kerramallahu vece Namaza durunca, dünya yıkılsa haberi olmazdı. Şöyle anlatılır. Bir harpte, Hazreti Ali'nin, radıyallahu an mübarek ayağına bir ok gelip, kemiğe kadar saplanmıştı. Oku asılıp çekemediler. Doktora gösterdiler. Doktor, sana aklı gideren, bayıltan ilaç vermeli ki, ancak o zaman ok ayağından çekilir. Yoksa bunun ağrısına tahammül edilemez, dedi. Emirül Mü'minin Hazret-i Ali, radıyallahu anh, Bayıltıcı ilaca ne lüzum var. Biraz sabredin. Namaz vakti gelsin. Namaza durunca çıkarın, buyurdu. Namaz vakti geldi. Hazret-i Ali, namaza başladı. Doktor da, Hazret-i Ali Efendimizin mübarek ayağını yarıp, Oku çıkardı, yarayı sardı. hazret Ali radıyallahu an namazını bitirince, Doktora, oku çıkardın mı? buyurdu. Doktor, evet çıkardım, dedi. hazret Ali radıyallahu an hiç farkına varmadım, buyurdu. Bunlarda şaşılacak ne var? Nitekim, Yusuf aleyhisselamın güzelliği karşısında, Mısır kadınlara hayran olup kendilerini öyle unutmuşlardı ki ellerini kestiklerinden haberleri olmamıştı. Eğer Allahü Teala'nın huzuru kendi sevgililerini kendilerinden haberi olmayacak bir hale getirirse buna niçin şaşılsın? Müminler de vefat anında Resulullah Efendimizi görüp ölüm acısını duymayacaklardır. Menkıbe. Bayıltan ilaç. Evliya'dan olan Amiri Kays'ın ayağının parmağında cüzzam hastalığı görüldü. Bunu kesmek lazım dediler. Amir karara teslim kulluğun şartıdır dedi. kestiler. Birkaç gün sonra hastalığın bacağına sirayet etmiş, uyluğuna ulaşmış olduğunu gördüler. Bu ayağı kesmek lazım. Dinimiz buna izin veriyor dediler. Cerrah operatör getirdiler. Cerrah bayıltmak için ilaç lazımdır ki ağrıyı duymasın. Yoksa dayanamaz dedi. Amir bu kadar zahmete gerek yok. Güzel sesle Kur'an-ı Kerim okuyan birisini getirin. Kur'an-ı Kerim okusun. Yüzümde değişme gördüğünüz zaman, ayağımı kesin, haberim olmaz, dedi. Dediği gibi yaptılar. Birisi gelip, güzel sesle Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Amirin yüzünün rengi değişti. Cerrah, uyluğunun yarısından bacağını kesti, dağlayıp bağladı. Kur'an-ı Kerim okuyan sustu. Amir kendine geldi ve... Kestiniz mi? dedi. Kestik dediler. Bacağını kesmişler, dağlamışlar, sarmışlar da, onun haberi olmamıştı. Sonra, kesik bacağımı bana verin dedi. Verdiler. Kaldırdı ve, Ya Rabbi, veren sensin. Ben de senin kulunum. Hüküm senin hükmün kaza senin kazandır. Bu bir ayaktır ki, eğer kıyamette emir gelip, hiçbir zaman bir günaha bir adım atmadın mı dersen, diyebilirim ki, hiçbir zaman senin emrin olmadan bir adım atmış, bir nefes almış değilim. Menkîbe Namaz için fedakarlık. Bursa, Osmanlılara geçmeden önce, şehirde oturan Rumlardan biri, gizlice Müslüman olmuştu. Pek yakın bir dostu, bunun sebebini Rum'a sordu. Baba ve dedelerinin dinini nasıl olup da terk ettin diye ona sitem etti. Rum'un cevabı, manidar olmuştu. Arkadaşına bu durumu şöyle anlattı. Bir aralık, esir edilen Müslümanlardan bir tanesi, benim yanıma bırakıldı. Bir gün baktım, bu esir, kapatıldığı odada eğilip kalkıyordu. Yanına giderek ne yaptığını sordum. Hareketleri bitince, ellerini yüzüne sürdü ve bana namaz kıldığını, şayet müsaade edersem, her namaz için bir altın vereceğini ifade etti. Ben de tamaha kapıldım. Gün geçtikçe, ücreti arttırdım. Öyle oldu ki, her vakit için, on altın istedim. O da kabul etti. İbadeti için yaptığı fedakarlığa, hayret ettim. Bir gün ona, seni serbest bırakacağım, deyince, çok sevindi ve ellerini kaldırıp, benim için şöyle dua etti. Ey Allah'ım! Bu kulunu, iman ile şereflendir. O anda kalbimde, Müslüman olmak arzusu meydana geldi ve o kadar çoğaldı ki, hemen, kelime-i şehadet getirerek, Müslüman oldum. Dördüncü Bölüm Namaz Çeşitleri Müslümanlara, kılmaları emredilen namazlar, farz,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 İşrak, duha, evvabin, istihare, tesbih namazları gibi namazlar nafile namazlardır. Yani kılınması emir değildir. Farz ve vacip olan namazlardan borcu olmayan bir kimsenin nafile ibadetlerine de sevap verilir. 5 vakit namaz. Namaz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 Beş kere namaz kılmayı farz etti. Güzel abdest alıp, bu beş namazı vakitlerinde kılan ve rükû ve secdelerini iyi yapanları, Allahü Teala Teâlâ af ve mağfiret eder. Beş vakit namaz, kırk rekat eder. Bunlardan on yedi rekatı farzdır. Üç rekatı vaciptir. Yirmi rekatı da sünnettir. Şöyle ki, 1. Sabah namazı 4 rekattir. Önce 2 rekat sünneti, sonra 2 rekatta farzı kılınır. Bu sünnet çok kuvvetlidir. Vacip diyenler de vardır. 2. Öğle namazı 10 rekattir. Önce 4 rekat ilk sünneti, sonra 4 rekat farzı, farzdan sonra da 2 rekat son sünneti kılınır. İkindi namazı 8 rekattır. Önce 4 rekat sünneti, sonra 4 rekat farzı kılınır. 4. Akşam namazı 5 rekattır. Önce 3 rekat farzı, sonra 2 rekat sünneti kılınır. 5. Yatsı namazı 13 rekattır. Önce 4 rekat sünneti, sonra 4 rekat farzı, sonra iki rekat son sünneti, bundan sonra da üç rekat vitir namazı kılınır. İkindi ve yatsının ilk sünnetleri gayri müekkededir. Bunların ikinci rekatlarında otururken, ettahiyyatü'den sonra Allahümme salli ve sonra Allahümme bârik duaları sonuna kadar okunur. Ayağa kalkınca, üçüncü rekatte önce besmele çekmeden, Sübhaneke okunur. Halbuki öğle namazının ilk sünneti, müekkettir. Yani kuvvetle olunmuştur. Sevabı daha çoktur. Birinci oturuşta, farzlarda olduğu gibi yalnız ettahiyyâtü okunup, sonra üçüncü rekat için hemen ayağa kalkılır. Kalkınca, önce besmele çekip, doğruca Fatiha okunur.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 Birinci rekat namaza durunca, diğer rekatler, ayağa kalkınca başlar ve tekrar ayağa kalkıncaya kadar devam eder. Son rekat ise, selam verinceye kadar devam eder. Çift rekatlerde, ikinci secdeden sonra oturulur. Her bir rekatte, namazın farzları, vacipleri, sünnetleri, müfsitleri ve mekruhları vardır. İleriki sahifelerde bunları, Hanefi mezhebine göre bildireceğiz. Namazın farzları. Farz, Allahü Teala'nın yapılmasını istediği kesin emridir. Bir ibadetin farzları yerine getirilmedikçe o ibadet sahih, doğru olmaz. Namaz kılarken 12 şartı yerine getirmek farzdır. Bu farzların Yedisi namazın dışında, beşi de içindedir. Dışındaki farzlara şartlar denir. İçindekilere de rükünler denir. Bazı alimler tahrime tekbirinin namazın içinde olduğunu söylemişlerdir. Bunlara göre, namazın şartları da rükünleri de altı olmaktadır. A- Namazın dışındaki farzlar, şartları, 1- Hades'ten taharet. Abdestsiz olanın, abdest alması, cünüb olanın da gust etmesidir. 2- Necasetten taharet. Namaz kılanın, vücudunu, elbisesini ve namaz kılacağı yeri, kaba ve hafif necasetten, yani dinimizde neçs, pis sayılan şeylerden temizlemektir. Mesela kan, İdrar, alkol gibi maddeler dinimizde pis sayılmaktadır. 3. Setre avret, avret yerini örtmek demektir. Avret yerini örtmek Allahü Teala'nın emridir. Mükellef olan yani akıl ve bağlı olan insanın namaz kılarken açması veya her zaman başkasına göstermesi ve başkasının da bakması haram olan yerlerine, avret mahalli denir. Erkeğin avret yeri, göbeğinden dizi altına kadardır. Kadınların ise, yüz ve ellerinden başka her yeri avrettir. 4- İstikbali kıble Namaz kılarken kıbleye dönmektir. Müslümanların kıblesi, Mekke-i Mükerreme şehrinde bulunan Kâbe'nin arsasıdır. Yani yerden arşa kadar o boşluk kıbledir. 5. Vakt. Namazı vaktinde kılmaktır. Yani namazın vaktinin girdiğini bilmek ve kıldığı namazın vaktini kalbinden geçirmektir. 6. Niyet. Namaza dururken kalbile niyet etmektir. Yalnız ağız ile söylemeye niyet denmez. Namaza niyet etmek demek ismini, vaktini, kıbleyi, cemaatle kılınıyorsa imama uymayı, kat'ten geçirmek demektir. Niyet başlama tekbiri söylenirken yapılır. Tekbirden sonra edilen niyet geçerli değildir ve o namaz kabul olmaz. 7. Tahrime tekbiri. Namaza dururken Allahü ekber demektir. Bu başlama tekbirine, iftitah tekbiri de denir. Başka kelime söylemekle, tekbir alınmış olmaz. B- Namazın içindeki farzlar, rükünleri Namaza durunca, yerine getirilecek beş farz vardır. Bu beş farzdan, her birine rükün denir. Namazın içindeki farzlar şunlardır. 1- Kıyam Namaza başlarken ve kılarken ayakta durmak demektir. Ayakta duramayan hasta oturarak kılar. Oturarak kılamayan yatarak ima ile kılar. Sandalyede oturarak namaz kılmak caiz değildir. 2- Kıraat Ağızla okumak manasına gelir. Namazda Kur'an-ı Kerim'den sure veya ayet okumaktır. 3- Rükû Kıraatten sonra elleri dize koyup eğilmektir. Rükûda en az üç kere Sübhane Rabbiyel-Azîm denir. Doğrulurken Semiyallahu limen hamide denir. Doğrulunca da Rabbena lekel hamd denir. 4- Secde Rükûdan sonra yere kapanmak demektir. Secde Arka arkaya iki kere elleri alnı ve burnu yere koyup kapanmaktır. Her bir secdede en az üç kere Subhaneram Biala denir. 5. Kadiya ahire. Son rekate etdhiya okuyacak kadar oturmaktır. Buna son oturuş da denir. Namazın büyük bir iş ve ibadetlerin en önemlisi olduğu şartlarının bu kadar çok olmasından anlaşılmaktadır. Ayrıca vacipleri, sünnetleri, müstehapları, mekruhları, müfsitleri de bunlara eklenirse kulun Rabbinin huzurunda nasıl bulunacağı, nasıl bulunması lazım geldiği anlaşılır. Kullar aciz, güçsüz, zavallı birer mahlukturlar. Her nefeste kendisini yaratan Allahü Teala'ya muhtaçtırlar. Namaz kula aczini bildiren bir ibadettir. İşte bu kitabımızda bu bilgiler sırasıyla anlatılacaktır. Namazın şartları. 1. Hadesten taharet. Bu maddede abdest, gusül ve teyemmümü bildireceğiz. Abdest almak Abdest almak namazın farzlarındandır. Kur'an-ı Kerim'i tutmak, Kabe'yi tavaf etmek, tilavet secdesi yapmak, cenaze namazı kılmak için de abdest almak lazımdır. Her zaman abdestli bulunmak, yatağa abdestli girmek, abdestli yemek ve içmek çok sevaptır. Abdestliyken ölenlere şehit sevabı verilir. Peygamberimiz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 karnında kaldıkları müddetçe, onun için istiğfar ederler. Abdestin farzları, sünnetleri, edepleri ve memnu, yasak olan ve bozan şeyleri vardır. Abdestsiz olduğunu bilerek, zaruretsiz namaz kılan, kafir olur. Namaz kılarken, abdesti bozulan, hemen omuzuna selam verip, namazından çıkar. Vakit çıkmadan, abdest alıp, namazını baştan tekrar kılar. Abdestin Farzları Abdestin farzı, Hanefi mezhebinde dörttür. 1- Yüzü bir kere yıkamak. 2- İki kolu, dirseklerle birlikte bir kere yıkamak. 3- Başın dörtte bir kısmını mesretmek. Yani yaş eli başa sürmek. 4-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 Uzuvları birbiri ardınca ara vermeden yıkamak farzdır. Şiiler ayaklarını yıkamıyor, çıplak ayak üzerinde mes ediyorlar. Abdest nasıl alınır? 1. Abdeste başlarken şu dua okunur. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi ala dinil İslam ve ala tevfik al el iman elhamdülillahi lezi cealel ma'e tahuren ve cealel islamen nuren dipnot 1 Azim olan Allahü Teala'nın adıyla başlarım. Bize İslam dinini veren ve imanı ihsan eden Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun. Suyu temizleyici, İslam'ı nur kılan Allah'a hamdü senalar olsun. Sonra eller bileklere kadar, üç defa yıkanır. 2- Sağ el ile, ağıza, üç kere su verirken, şu dua okunur. Allahüm meskini, min havdi, ke ke'esen, la ezme'u, ba'dehu ebeden. Dipnot 2 Ey Allah'ım! Ondan içtikten sonra bir daha hiç susuzluk duyulmayan havzu nebiden ben kuluna bir kase bardak içir. 3. Sağ el ile buruna üç kere su verip sol el ile sümkürülür. Buruna su verirken Allahümme erihni raihatel cenneti verzükni minni amiha وَلَا تُرِهْن۪ي رَايْهَةً نَارٍ Dipnot 3 Ey Allah'ım! Bana cennet kokusunu koklat ve beni cennet nimetleriyle rızıklandır. Cehennem kokularıyla değil. 4- Avuçlara su alıp, alından çene altına, şakaklara kadar yüzü yıkarken, şu dua okunur. Allahümme, beyyit! veçhî bi-nûrike yevme tebyaddü vücûhü evliyâike ve lâ tüsevvit vecihî yevme tesveddü vücûhü adaike. Dipnot 4 Ey Allah'ım! Nurunla evliyaların yüzünü ağarttığın, beyaz ettiğin gibi, benim yüzümü de ağart. Düşmanlarının yüzünün siyah olduğu günde, Benim günahlarımdan dolayı yüzümü siyah etme. 5- Sol eliyle sağ kol, dirseğe kadar üç defa yıkanırken, Allahümme a'tenî kitabi, bi yemini ve hasibni hisâben yesîran duası okunur. Dipnot 5 Ey Allah'ım! Kitabımı sağ tarafımdan ver ve beni kolay hesaba çek. 6 Sağ el ile sol kol üç defa dirsek dahil yıkanırken Allahümme la tu'tinî kitâbi bi şimâli ve la min verâ'i Zahri ve la tuhasibni hisaben şediden duası okunur. Dipnot 6. Ey Allah'ım, kitabımı sol tarafımdan ve arkamdan verme. Beni zor bir hesapla sorguya çekme. 7. Her iki kolu yıkadıktan sonra elleri tekrar yıkar ve o yaşlıkla başı mesederken. ederken Allahümme harrim şâri ve beşeri alennâr ve ezilleni tahte zillî arşike yevme la zille illâ zillü arşike. Duası okunur. Dipnot 7 Ey Allah'ım! Vücudumu ve saçlarımı cehenneme atma. Gölgenin olmadığı, bulunmadığı günde, beni... Arş-ı gölgesinde gölgelendir. Daha sonra, sağ ve sol elin şahadet parmaklarıyla, iki kulağın deliklerine su verirken, baş parmaklarla kulakların arkası meshedilir ve Allahümme cealni minellezîne yestemî'ûnel kavle feyettebîûne ahsenehu Duası okunur. Dipnot 8 Ey Allah'ım, beni sözü dinleyip en güzelini tutanlardan eyle. 9. Ellerin dış yüzüyle enseni mesederken Allahümme âtik rakabeti minen nâr duası okunur. Dipnot 9. Ey Allah'ım, boynumu ateşten azat eyle. 10. Boynu mesettikten sonra Sol elin küçük parmağıyla sağ ayağın küçük parmağından başlayarak ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle topuklarla birlikte sağ ayağı 3 defa yıkarken Allahümme sebbit kademeye ale's sıratı yemme tezillu fihi'l aktame duası okunur. Dipnot 10 Ey Allah'ım, ayakların kaydığı günde, sırat üzerinde ayaklarımız sabit eyle. 11. Sol ayağı üç defa yıkarken, ayak parmaklarının arasını küçük parmağıyla, bu sefer baş parmaktan başlayarak, küçük parmağa doğru, ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle, topuğuyla birlikte yıkarken, Allahümme, La tatrud kademeye ale sırati yevme tatrudu kullu aktami adayke Allahumme ec'al sayi meşkuren ve zenbi mağfuren ve ameli makbulen ve ticaretil entabure duası okunur Dipnot 11 Ey Allahım senin düşmanlarının, sıratta ayaklarının kaydığı günde, benim ayaklarımı kaydırma. Ey Allah'ım! Çalışmamı meşgûreyle, günahımı affeyle, amelimi kabul eyle, ticaretimi helal eyle. Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Her kim, abdest aldıktan sonra, gök tarafına bakıp şu duayı okursa sübhaneke allahümme ve bihamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdike lâ şerîke leke estağfiruke ve etûbe ileyke eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduke ve rasûluke Dipnot 12 Ey Allah'ım! Seni hamdinle tesbih ve tenzih ederim. Senden başka mabut olmadığına, bir olduğuna ve şerikin ortağın olmadığına ve Muhammed aleyhisselâmın senin kulun ve rasulün olduğuna şahadet ederim. Allahü Teala hazretleri, o kimsenin günahlarını affeder ve kabul imzasıyla tasdik edip, arş alanın altında muhafaza eder. Kıyamet gününde bu duayı okuyan şahıs gelip, o sevabın ecrini alır. Bir hadisi i şerifte, Her kim abdest aldıktan sonra İnna Enzelnahu suresini bir kere okursa, Allahü Teala hazretleri, o kimseyi Sıddıklardan yazar. İki kere okursa, şehitlerden yazar. Üç kere okursa, peygamberler ile haşrolur. Buyurdular. Yine bir hadisi i şerifte, Her kim abdest aldıktan sonra, Benim üzerime on kere salât-ü getirirse, Allahü Teala hazretleri, O kişinin hüznünü giderip mesrur eder, duasını kabul eder." buyurdular. Abdest alırken bilmeyenler, abdest dualarını okumasa da olur. Fakat kısa zamanda ezberlemeli ve abdest alırken okumalıdır. Çok sevaptır. Abdestin sonuna doğru veya abdesti bitirdikten sonra Allahümme cealni minettevvabîn ve cealni minelmütetahhirîn Vej' min ibadik esalihin, Vej' alni min alzine la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Duasını okumak çok sevaptır. Abdest dualarını bilmeyen her uzvu yıkarken kelimeyi şahadet okumalı büyük sevaba kavuşmalıdır. Akili sen kıl namazı. Çün saadet tacıdır. Sen namazı öyle bil ki müminin miracıdır. Abdestin sünnetleri. Abdestin sünnetleri 18'dir. 1. Abdeste başlarken besmele okumak. 2. Elleri, bilekleriyle beraber 3 kere yıkamak.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 bir kere messetmek. 11. İki kulağa bir kere messetmek. 12. Enseyi üçer bitişik parmakla bir kere messetmek. 13. El ve ayak parmaklarının arasını tahlil etmek. 14. Yıkanacak yerleri üç kere yıkamak. 15. Yüzü yıkayacağı zaman kalbile niyet etmek. 16. tertip yani sıra ile yıkamak. 17. Derk, yıkanan yerleri olmak. 18. Müvalat, her uzvu birbiri arkasından çabuk çabuk yıkamak. Abdestin Edepleri Abdestin Edepleri 28'dir. Edeb,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 ısratmadan tekrarlanabilir. Misvak kullanmak. Abdest alırken misvak kullanmak sünnet-i müekkededir. Hadisi i şerifte buyruldu ki: Misvak kullanarak kılınan namaz, misvaksız kılınan namazdan 70 kat üstündür. Siracül Vehhac kitabında misvak kullanmanın 15 faydası olduğu bildirilmektedir. 1. Ölüm anında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 Avret yerine ve necasete bakmamalı, halaya tükürmemelidir. 10. Hiçbir suya, cami duvarına, kabristana ve yola amdest bozmamalıdır. Amdesti bozan şeyler. Yedi şey amdesti bozar ki şunlardır. 1. Önden ve arkadan çıkan şeyler. A büyük ve küçük abdest bozmak ve yer kaçırmak. B-ihtikan yani lavman aletinin ucu ve insan parmağı, arkadan sokup çıkarılınca, etrafı yaş ise bozar, kuru ise yine abdesti tazelemek iyi olur. C-erkeklerin ve kadınların idrar kaçırmamak için, önlerine koydukları pamuk fitilin Dışarıda kalan kısmı ıslanınca bozulur. 2. Ağızdan çıkan net şeyler. A. Kay ağız dolusu olursa. B. Tükürdüğünde kan tükürükten çok olursa. C. Mide ve ciğerden gelen sıvı kan imam-ı azama göre az olsa dahi amdesti bozar. D. Kulağa damlatılan yağ Ağızdan çıkarsa, abdest bozulur. 3- Deriden çıkanlar a- Kan, cerahat ve sarı su yalnız olarak çıkarsa b- Çiçek hastasından ve herhangi bir çibandan çıkan kan, sarı su, gusül abdestinde yıkanması lazım olan yere yayılırsa, mesela burundan gelen kan, kemikleri geçerse, Kulaktan gelen, kulak deliğinden çıkarsa. C. Çıban ve yaradaki kanı, sarı suyu, pamukla emerse. D. Misvak ve kürdan üzerindeki kan, ağza bulaşmış ise. E. Kulak, göbek ve memeden, ağrı veya hastalıkla sıvı gelirse. F. Sülük çok kan emerse, abdest bozulur. 4. Uyumak, yan yatarak veya dirseğine yahut bir şeye dayanıp uyursa, abdest bozulur. 5- Bayılmak, deli olmak, sara tutmak veya yürürken sallanacak kadar sarhoş olmak, abdesti bozar. 6- Rükû ve secdeleri olan namazda, kahkaha ile gülmek, namazı da, abdesti de bozar fakat çocuğun bozulmaz. Namazda tebessüm namazı da abdesti de bozmaz. Yanındakiler işitirse kahkaha denir. Kendi de işitmezse tebessüm denir. 7. Mübaşereti fahişe. Yani çıplak olarak çirkin yerlerini sürtünmek erkeğin de kadının da abdestini bozar. Abdest aldığını bilip sonra bozulduğunda şüphe ederse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 Mesh yerine geçer. Mesd üzerine Mesh müddeti mukim olan için 24 saattir, misafir için üç gün üç gece yani 72 saattir. Bu müddet Mesdi giydiği zaman değil, Mesdi giydikten sonra abdesti bozulduğu zaman başlar. Mesdlik kimse abdesti bozulduktan sonra 24 saat geçmeden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 Küçük yırtıklar var ise bunlar toplanınca üç parmak kadar olursa buna mes etmek caiz olmaz. Bir meste iki parmak, diğer mestede iki veya bir parmak görünecek kadar yırtık varsa bunlara mes edilebilir. Mes caiz olmayan yırtık üç parmağın ucu değil üç parmağın bütünü görünecek kadardır. 2.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 Ağzın içini yıkamaktır. Ağzın içinde iğne ucu kadar ıslanmadık yer kalırsa, dişlerin üzeri ve diş çukuru ıslanmazsa, gusül olmaz. 2- Burnu yıkamaktır. Burnundaki kuru kirin altına ve ağızdaki çiğnenmiş ekmeğin altına su geçmezse, gusül olmaz. Hanbelî mezhebinde, ağzı ve burnu yıkamak, abdest alırken de,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 ve ayrıca bunun tercümesi olan Nimet-i İslam kitabında şöyle yazıyor: Bir Hanefi'nin kendi mezhebine göre yapamadığı bir işi yapabilmesi için Şafii mezhebini taklid etmesinde bir bey's yoktur. Bahrül Raik ve Nehrül Faik kitaplarında da böyle yazılıdır. Fakat bu işi yaparken o mezhebin şartlarını da yerine getirmesi lazımdır. Haraç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 kaplama ve dolgu yaptıran, Hanefi mezhebindeki bir kimsenin, Maliki veya Şafii mezhebini taklit etmesi için, gusülde, abdest almakta ve namazda niyet ederken, imamı Malike veya imamı Şafii'ye tabi olduğunu hatırlaması yetişir. Yani, gusül abdesti almaya başlarken, niyet ettim, gusül abdesti almaya ve Maliki,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 namaza başlar. Kırk günden sonra gelen kan, istihaza, yani özür olur. Kadınların nifas, lohusalık günlerini de ezberlemeleri lazımdır. İstihaza, özür kanı, üç günden yani yetmiş iki saatten beş dakika bile az olan ve yeni başlayan için on günden çok süren ve yeni olmayanlardan.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 İmanın gitmesinden korkar gibi nikahın gitmesinden de çok korkmak lazımdır. Tam İlmihal 585. sayfaya bakınız. Hak âlâ intikamını yine kul ile alır. Bilmeyen ilmiyle dünnî anı kul yaptı sanır. Cümle eşya Halık'ındır, kul eliyle işlenir. Emri bari olmayınca sanma bir çöp deprenir. Teemmüm. Teemmüm toprakla temizlenmek demektir. Abdest almak veya gusül etmek için su bulunmazsa veya su olduğu halde kullanılması mümkün olmayan durumlarda temiz toprak, kum, kireç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 Mesela cenaze namazı secd-i tilavet yapmak için veya abdest için veya gusl için teyemmüm etmeye niyet lazımdır. Teyemmüme niyet ederken abdest ile guslü ayırmak lazımdır. Cünüplükten temizlenmeye niyet edilen teyemmüm ile namaz kılınamaz. Abdest için ikinci teyemmüm lazımdır. 2. İki, i̇ki kolu dirseklerinden yukarı sıvalı olarak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 Cehennemin çok kızgın alevli ateşinde yanacaklardır. 4. İstikbali kıble. Kıbleye dönmek. Namazı Kâbe'ye karşı kılmaktır. Mekke-i Mükerreme şehrinde bulunan Kâbe binasının istikametine kıble denir. Kıble önce Kudüs idi. Hicret'ten 17 ay sonra, Şaban ayının ortasında, salı günü, Kâbe'ye dönülmesi emrolundu. Kıble, Kâbe'nin binası değil, arsasıdır. Yani, yerden arşa kadar, o boşluk kıbledir. Bunun için, deniz ve kuyu diplerinde, yüksek dağlarda ve uçaklarda, bu cihete doğru namaz kılınır. Göz sinirlerinin çapraz istikameti arasındaki açıklık, Kabeye rastlarsa, namaz sahih olur. Fakat, 1- Hastalık sebebi, 2- Malın çalınmak tehlikesi, 3- Yırtıcı hayvan tehlikesi, 4- Düşman görme tehlikesi, 5- Hayvanından inince, tekrar yardımsız binemeyecekse, 2- Namazı, öğle ile ikindiği ve akşamla yatsıyı, Maliki veya Şafii mezhebini taklit ederek cem ederek de kılamazsa namazını gücü yettiği tarafa doğru yönelerek kılar. Vapurda, trende ve uçaklarda kıbleye dönmek şarttır. 5. Namaz Vaktleri resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi i şerifinde buyurdular ki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 iki vaktin arasında kılsınlar, dedi. Her gün kılınması emrolunan namaz sayısının beş olduğu, buradan da anlaşılmaktadır. Sabah namazı vakti. Fecrin doğmasından, yani şarkta beyazlık başlamasından itibaren, güneş doğuncaya kadardır. Öğle namazı vakti. Gölgeler kısalıp, uzamaya başladığı zamandan itibaren başlar. Ve gölge, bir misli veya iki misli uzayıncaya kadar devam eder. Birincisi, iki imama yani İmam-ı Ebu Yusuf ile İmam-ı Muhammed'e göre, ikincisi ise İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye rahmetullahi aleyhim göredir. İkindi namazı VAKTI Öğle vakti bitince başlar. Bu da 1- İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed'e göre Gölge kendisini meydana getiren cisim kadar uzayınca başlar ve güneş kayboluncaya kadar devam eder. İki, İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre ise, Gölge kendisini meydana getiren cismin iki misli olunca başlar, güneş kayboluncaya kadar devam eder. Fakat güneş sarardıktan sonra, yani ufuk hattına bir mızrak boyu yaklaşınca, her namazı kılmak haramdır. Yani ikindi namazını bu kadar geciktirmek haramdır. Fakat ikindi namazını kılmamış ise, güneş batıncaya kadar da kılmak lazımdır. Akşam namazı vakti Güneş kaybolduktan sonra başlayıp, şafak kararıncaya kadar, yani kırmızılık kayboluncaya kadar devam eder. Yatsı namazı vakti Akşam namazı vaktinin çıkmasından itibaren, fecrin ağarmasına kadar devam eder. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye, rahmetullah aleyh, göre, yatsının vakti, gökteki beyazlık kaybolunca başlar. Nitekim, ikindi vaktinde böyle geçmişti. Yani, iki imama göre, yatsı vakti olduktan sonra, en az yarım saat daha bekleyip yatsıyı kılarsa, bütün imamlara göre kılmış olur. Yatsı namazını, özürsüz, şerih gecenin yarısından sonraya bırakmak, mekruhtur. Namazları, vakitlerinden önce ve sonra kılmak haramdır. Büyük günahtır. Türkiye gazetesinin hazırlamış olduğu duvar takvimlerinde, namaz ve imsak vakitleri doğru olarak bildirilmiştir. Namaz kılması tahrimen mekruh, yani haram olan vakitler üçtür. Bu üç vakitte başlanan farzlar, sahih olmaz. Güneş doğarken, batarken, gündüz ortasındaykendir. Bu üç vakitte, önceden hazırlanmış cenazenin namazı, secde-i tilavet ve secde-i sehiv de caiz değildir. Güneş batarken, yalnız o günün ikindi namazı kılınır. Yalnız nafile kılmak mekruh olan iki vakt vardır. Sabah namazının farzını kıldıktan sonra, güneş doğuncaya kadar. İkindi farzını kıldıktan sonra. Akşamın farzından önce nafile kılmak mekruhtur. Açıklama: Kutuplarda namaz ve oruç. Her memleketin namaz vakti o memleketin Ekvator'dan uzaklığı ve mevsimlere göre değişir. 67 dereceden geçen Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyinde bulunan soğuk memleketlerde güneşin meyli çok olduğu zamanlarda Şafak kaybolmadan fecir başlar. Bunun için Baltık Denizi'nin şimal kuzey ucunda yazın gece olmayıp yatsı ve sabah namazlarının vakti başlamaz. Hanefi mezhebinde vakt namazın şartı değil sebebidir. Sebep bulunmazsa namaz farz olmaz. O halde böyle memleketlerde bulunan Müslümanlara bu iki namaz farz olmaz.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 Ezanı duyan kimse, kuran ı Kerim okuyor ise de, işittiğini yavaşça söylemesi sünnettir. Hayy-i duyunca, bunları söylemeyip, La havle ve la kuvvete illâ billah der. Ezandan sonra, salavat getirilir. Sonra, ezan duası okunur. İkinci, Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah söyleyince, İki baş parmağının tırnaklarını öptükten sonra iki göz üzerine sürmek müstehaptır. İkamette böyle yapılmaz. Ezanın okunuşu. Allahu ekber. 4 defa. Eşhedü en la ilahe illallah. iki defa. Eşhedü enne Muhammeden Rasulullah iki defa. Hayye sala iki defa. Hayyâlel-felâh, iki defa. Allahu Ekber, iki defa. La ilahe illallah, bir defa. Yalnız sabah namazında, Hayyâlel-felâh'tan sonra, iki kere, Es-salâtu minen ne'um, okunur. İkamette ise, Hayyâlel-felâh'tan sonra, iki kere, kat gâmet denir. Ezan duaları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ezan okunurken şu duayı okuyun ve ene eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resulü, ve radîtu billâhi rabben ve bil İslam dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme Rasulü Nebiyya yine bir hadisi şeriflerinde buyurdular ki ey benim ümmetim ezan bitince şu duayı da okuyunuz Allahümme Rabbı hazihi daveti tammeti ve salatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fadilate ve derecater rafiate ve ma'afu makamen mahmuden illezi ve attahu inneke la tuhliful miat <gülüyor> Ezan kelimelerinin manaları Allahu ekber Allahu Teala büyüktür Ona bir şey lazım değildir Kullarının ibadetlerine de muhtaç olmaktan büyüktür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 Elbette inanırım. Hiçbir şey ona benzemez. Eşhedü enne Muhammeden Rasulullah, Muhammed'in aleyhi ve ala âlihi selâtü ve onun gönderdiği peygamberi olduğuna, onun istediği ibadetlerin yolunu bildiricisi olduğuna ve Allahü Teâlâ'ya ancak onun bildirdiği, gösterdiği ibadetlerin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 7. Tahrimet tekbiri. Namaza dururken Allahü ekber demektir ki farzdır. Başka kelime söylemekle olmaz. Bazı alimler tahrimet tekbirinin namazın içinde olduğunu söylemişlerdir. Bunlara göre namazın şartları da rükünleri de 6 olmaktadır. Namazın rükünleri. Namazın içindeki farzlarına rükün denir.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 her rekatinde ve farzların iki rekatinde, Fatiha'dan başka bir de, sure veya üç ayet okumak vaciptir. Farzlarda, Fatiha'yı ve zamm sureyi, ilk iki rekatte okumak vacip veya sünnettir. Fatiha'yı, sureden önce okumak da vaciptir. Bu beş vacipten biri unutulursa, secde-i sehiv yapmak gerekir. Kıraatte,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 sağ taraftan dışarı çıkarır. Sol ayağı parmak uçları sağa dönmüş olarak altında kalır. Namaz nasıl kılınır? Yalnız kılan erkeğin namazı. Mesela sabah namazının sünneti şöyle kılınır. 1. Önce kıbleye karşı dönülür. Ayaklar, birbirinden dört parmak kadar açık olarak, paralel tutulur. Ellerin baş parmakları, kulak yumuşaklarına değdirilir, avuç içleri, kıble istikametine açılır. Niyet ettim, Allah rızası için, bugünün sabah namazının sünnetini kılmaya, döndüm kıbleye, diye katten geçirildikten sonra, allah Ekber diyerek, göbek altında, sağ el, sol elin üzerine bağlanır. 2- Gözleri, secde edilecek yerden ayırmaksızın, a- Sübhaneke okunur, b- eûz Besmele'den sonra, Fatiha okunur, c- Fatiha'dan sonra, Besmele okunmaksızın, bir zamm-ı sure, Mesela, Elemterekeyfe okunur. Dipnot 1. Şafii mezhebine göre, Fatiha ile Zamm-ı sure arasında, Besmele okunur. 3. Zamm-ı sureden sonra, Allahü Ekber diyerek, rükûa eğlenir. Ellerle diz kapakları kaplanır, bel düz tutulur ve gözleri ayaklarından ayırmayarak, üç defa, Subhan Rabbiye'l Azim denir. 5 veya 7 defa da söylenebilir. 4. Semi Allahu hamide diyerek doğrulurken pantolon çekilmez ve gözler secde yerinden ayrılmaz. Tam dik durunca Rabbena lekel denir. Bu dik durmaya kavme denir. 5. Ayakta fazla durmadan, Allah-u Ekber diyerek, secdeye gidilir. Secdeye giderken, sırasıyla ile a- Sağ diz, sonra sol diz, sağ el, sonra sol el, burun ve alın yere konur. b- Ayak parmakları, kıble istikametinde bükülür. c- Baş, iki elin arasına alınır. d- Elin parmakları kapanır. E-Avuç içleri yere yapıştırılır. Dirsekler yere yapıştırılmaz. F-Bu vaziyetteyken en az üç defa Sübhane Rabbiyel denir. Sonra 6- allah Ekber diyerek Sol ayak yere yayılır. Sağ ayağın parmakları kıble istikametinde bükülür ve uylukların üzerinde oturulur. Avuçlar dizin üzerine konur ve parmaklar kendi haline bırakılır. 7. Uyluklar üzerinde fazla durmadan Allahü ekber diyerek tekrar secdeye varılır. İki secde arasında oturmaya celse denir. 8. Secdede yine en az 3 defa Subhane rabbiyal ala dedikten sonra, allah Ekber diyerek ayağa kalkılır. Ayağa kalkarken ellerle yerden kuvvet alınmaz ve ayaklar oynatılmaz. Secdeden kalkarken önce alın, sonra burun, sonra da sol el ve sağ el, sonra sol diz ve sağ diz yerden kaldırılmalıdır. Dokuz. Besmele'den sonra, Fatiha ve bundan sonra bir zamm-ı sure okunup, Allahü Ekber diyerek rükûa eğlenir. 10- İkinci rekatte, birinci rekatte tarif edildiği şekilde tamamlanır. Yalnız ikinci secdeden sonra, Allahü Ekber deyince, ayağa kalkmayıp, uyluklar üzerine oturulur ve A- Ettehiyyâtü Allahümme salli, Allahümme barik ve rabbena atina. Dualarını okuduktan sonra önce sağa Esselamu aleyküm ve rahmetullah, sonra sola Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye selam verilir. B. Selam verdikten sonra Allahümme ente's selam ve minkes selam tebarekte ya zelcelali vel ikram denir ve hiç konuşmadan sabah namazının farzını kılmaya kalkılır. Çünkü sünnetle farz arasında konuşmak namazı bozmaz ise de sevabını azaltır. Namazdan sonra her biri tamam olarak üç kere istiğfar okunur. Sonra ayet el kürsi ve 33 tesbih, 33 tahmid ve 33 tekbir ve bir tehlil yani la ilahe illallah vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir okunur. Bunları sessizce okumalıdır. Yüksek sesle okumak bid'attir. Daha sonra dua edilir. Duada erkekler kolları göğüs hizasına kaldırır. Kollar dirseklerden bükülmez. Avuçlar açılır. Avuç içi semaya çevrilir. Çünkü nasıl namazın kıblesi Kâbe ise, duanın kıblesi de semadır. Duadan sonra her birinde besmele çekerek 11 ihlas, 2 kul ve 67 estağfirullah demek müstehaptır. Sübhanek ke ayet i Kerimesini okuyup, elleri yüzüne sürer. 4 rekatlı sünnetlerin ve farzların, ikinci rekatinden sonra tahiyyat okuyup kalkılır. Sünnetlerin üç ve dördüncü rekatlerinde, Fatiha'dan sonra zamm-ı sure okunur. Farzların üçüncü ve dördüncü rekatlerinde, yalnız Fatiha okunur. Zamm-ı sure okunmaz. Akşamın farzı da böyledir. Yani üçüncü rekatinde zamm-ı sure okunmaz. Vitrin üç rekatinde de Fatiha'dan sonra zamm-ı sure okunur. Sonra tekbir getirip eller kulaklara kaldırılır. Sonra kunut duaları okunur. Gayr-i olan ikindinin ve yatsının önceki sünnetleri de diğer dört rekatli sünnetler gibidir. Ancak ikinci rekattan sonraki oturmada tahiyattan sonra, Allahümme mesalli ve barikler de okunur. Yalnız kılan kadının namazı. Mesela, sabah namazının sünnetini şöyle kılar. 1- Vücudun şekli belli olmayacak şekilde, tepeden tırnağa kadar örtünür. Yalnız eller ve yüz açık kalır. Namazda okuyacağı sure ve dualar, daha evvel anlatılan, yalnız kılan erkeğin namazı gibidir. Farklı kısımları ise şöyledir a. Elleri, erkekler gibi kulaklara getirmez. Elleri, omuz hizasına getirerek, niyet eder, tekbir alır, elleri göğsü üzerine bağlar, namaza başlar. b. Rükuda tam düz durmaz. c. Secdede dirsekleri yere ayar. d. Teşehhütte, uylukların üzerine oturur. Yani sağ ve sol ayaklar, sağ tarafta olup, sol uyluğu üzerine oturur. Namazda, kadınlar için iyi örtülü olmanın en kolay şekli, ellerini de örtecek geniş bir başörtü ve ayaklarını da örtecek geniş ve uzun bir etekliktir. Namazın vacipleri Namazın vacipleri şunlardır. 1- Fatiha suresini okumak 2- Fatiha'dan sonra bir sure veya en az 3 kısa ayet okumak. 3- Fatiha'yı sureden önce okumak. 4- Fatiha'yı ve Fatiha'dan sonra okunan sureyi, farzların birinci ve ikinci rekatlerinde, vacip ve sünnetlerin her rekatinde okumak. 5- Secdeleri birbiri ardınca yapmak. 6- 3 ve 4 rekatli namazların ikinci rekatinde teşehhüd miktarı oturmak. Son oturuş farzdır. 7- İkinci rekatte, teşehhüdden fazla oturmamak. 8- Secdede, burnu, alnıyla beraber yere koymak. 9- Son rekatte otururken, ettahiyyât-u duasını okumak. 10- Namazda, tâdîle erkâna riayet etmek. 11- Namazın sonunda, Esselamu aleyküm ve rahmetullah demek. 12. Vitir namazının, üçüncü rekatinin sonunda, kunut duası okumak. 13. Bayram namazlarında tekbir getirmek. 14. İmamın sabah, cuma, bayram, teravih, vitir namazlarında ve akşamla yatsının ilk iki rekatinde, yüksek sesle okuması. 15. İmamın ve yalnız kılanın, öğle ve ikindi farzlarında ve akşamın üçüncü, yatsının üçüncü ve dördüncü rekatlerinde hafif sesle okuması vaciptir. İmamın yüksek sesle okuması vacip olan yerleri, yalnız kılanın yüksek sesle de hafif sesle de okuması caizdir. Kurban bayramının arefesinin sabah namazından, dördüncü günün ikindi namazına kadar, 23 farz namazının akabinde, tekbir teşrik, okumak vaciptir. Sehv, yanılma ve unutma secdesi. Namaz kılan, namazda farz olan bir şeyi, bilerek veya unutarak terk ederse, namazı bozulur. Eğer bir vacibi, unutarak terk ederse, namazı bozulmaz. Fakat, sehv secdesi yapması lazım olur. Secdeyi sehvi bile bile yapmayan veya namazın vaciplerinden birini bilerek terk eden kimsenin o namazı yeniden kılması vacib olur. Kılmazsa günahkar olur. Sünnetin terkinde secde-i sehv gerekmez. Secde-i sehv bir farzın tehirinde veya bir vacibin terk ve tehirinde yapılır. Namazda birkaç kere secde-i sehv icabetse bir kere yapmak yetişir. İmamın yanılması, kendisine uyanların da secde sehv yapmalarını gerektirir. İmama uyan yanılırsa, kendisi imamdan ayrı secde sehv yapmaz. Secde-i sehvi yapmak için, tahiyyat okunup, bir tarafa selam verildikten sonra, iki secde yapıp oturulur ve tahiyyat, salli ve barik Rabbena duaları okunarak namaz tamamlanır. Bir veya iki tarafa selam verdikten sonra veya hiç selam vermeden de secde-i yapılabilir. Secde-i sehvi icab ettiren hususlar Oturması lazım olan yerde kalkmak. Kalkması gereken yerde oturmak. Sesli okuması icab eden yerde yavaş okumak. Yavaş okuması gereken yerde sesli okumak. Dua okunacak yerde Kur'an-ı Kerim'den okumak. Kur'an-ı Kerim'den okunacak yerde, dua okumak. Mesela, Fatiha suresi yerine, et duasını okumak. et okunacak yerde, Fatiha okumak gibi. Burada, Fatiha terk edilmiş oluyor. Namazı tamamlamadan selam vermek. Farz namazların, birinci ve ikinci rekatlerinde, Zamm-ı sureyi okumayıp, üçüncü ve dördüncü rekatlerinde okumak. İlk iki rekatte Fatiha'dan sonra zamm-ı sure okumamak. Bayram namazı tekbirlerini terk etmek. Vitr namazında kunut duasını terk etmek. Tilavet secdesi. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde secde ayeti vardır. Bunlardan birini okuyanın veya işitenin manasını anlamasa da bir secde yapması vaciptir. Secde ayetlerini yazan, heceleyen secde yapmaz. Dağlardan, çöllerden ve başka yerlerden aksedip, geri gelen sada'yı işitenlerin ve kuştan işitenlerin secde etmesi vacib olmaz. İnsan sesi olması lazımdır. Radyodan, hoparlörden işitilen sesin, insan sesi olmadığı, hafızın sesine benzeyen, cansız alet sesi olduğu, daha evvel bildirilmişti. Bunun için radyodan ve teyipten okunan secde ayetlerini işitenin tilavet secdesi yapması vacip olmaz. Tilavet secdesi yapmak için abdestli olarak kıbleye karşı ayakta durup elleri kulaklara kaldırmadan Allahü ekber diyerek secdeye yatılır. gerre kere Subhanerabbiyal a'la denir. Sonra Allahu ekber deyip secdeden kalkınca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 Kendisine nimet gelen veya bir dertten kurtulan kimsenin Allahü Teala için secdeyi i şükür yapması müstehaptır. Secdede önce elhamdülillah der. Sonra secde tesbihini okur. Namazdan sonra secde yapmak mekruhtur. Namazda tadil ile erkana riayet etmeyenin bütün mahluklara zararı dokunur. Zira, o kimsenin günahı sebebiyle, yağmurlar yağmaz, yerde ikinler bitmez ve vaktsiz olarak yağmur yağmış olup, faide yerine zarar vermiş olur, buyurulmuştur. Namazın Sünnetleri 1- Namazda elleri kulağa kaldırmak. 2- El ayasını kıbleye çevirmek.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 ikinci rekatte okuyacağının iki misli uzun okuması. 14. Rükûdan kalkarken, imamın ve yalnız kılanın, Semiyallahü hamide demesi. 15. Rükûdan kalkınca, Rabbenâ lekel hamd demek. 16. Secdede ayak parmaklarını bükerek, uçlarını kıbleye çevirmek. 17. Rükû ve secdelere inerken,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 Tahiyyat ve salavat-ı şerifeleri okur. Namazın Müstehapları 1- Namaz kılarken, secde yerine bakmak. 2- Rükû'a gittiği zaman, ayaklarına bakmak. 3- Secdede burnunu koyduğu yere bakmak. 4- Tahiyyata oturunca, dizlerinin üstüne bakmak. 5- Fatiha'dan sonra okunacak ayet miktarı, sabah ve öğle namazlarında uzun, akşam namazlarında kısa olmak. 6- İmama uyan kimse, tekbiri gizli olarak almak. 7- Rükuda parmaklarını açıp, dizi üzerine koymak. 8- Başını boyun ile birlikte rükuda düz tutmak. 9- Secdeye varırken, önce sağa, sonra sol dizlerini yere koymak. 10- Secdeyi iki eli arasında yapmak. 11- Secdeye burnundan sonra alnını koymak. 12- Namaz esnasında esnerse, eli arkasıyla ağzını kapamak. 13- Erkeklerin secdede dirseklerini kaldırıp, yüksek tutmak. Kadınlar kollarını yere sererler. 14, erkeklerin secdede kollarını ve ayaklarını karnından ayrı tutmak 15 rükû ve secdede üçer kere tesbih edecek kadar durmak 16 secdeden başını kaldırdıktan sonra ellerini yerden kaldırmak 17 ellerini kaldırdıktan sonra dizlerini kaldırmak 18 tahiyyatta ellerini uylukları üzerine koyup Parmaklarını kıbleye karşı düz tutmak, bükmemek ve hiçbirini oynatmamak. 19- Sağına soluna selam verirken başını çevirmek. 20- Selam verirken omuz başlarına bakmak. Namazın Mekruhları 1- Elbiseyi giymeyip omuzlarını alarak kılmak.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 Caiz olur ise de, ihtiyaç yok ise bozmamalıdır. Nafile sünnetler dâhil ise bozulur. Bunlar imdad isterse, farzları da bozmak lazım olur. Cemaat ile namaz. Namazda en az iki kişiden birinin imam olmasıyla cemaat meydana gelir.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 Kabul olmaz 1 Müslüman olmak Ebubekri sııldıdık ve Ömerül Farukun anhuma, halife olduğuna inanmayan miraca kabir azabına inanmayan imam olamaz. 2 Bulu çağında olmak 3 Akıllı olmak sarhoş ve bunak imam olamaz.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 İmam'la birlikte, cemaat de sessizce Fatiha okur. Yalnız birinci rekatte, Sübhaneke okur. İmam, yüksek sesle, Fatiha'yı bitirince, cemaat yavaşça, Amin der. Bunu yüksek sesle söylememelidir. Rükûdan kalkarken, İmam, Semiyallahu hamide, deyince, cemaat yalnız, Rabbena lekel hamd der. Sonra eğilirken,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 ayağa kalkarak, yetişemediği rekatleri tamamlar. Kıraatleri birinci, sonra ikinci, sonra üçüncü rekât kılıyormuş gibi okur. Oturmayı ise, dördüncü, üçüncü ve ikinci rekât sırasıyla, yani sondan başlamış olarak yapar. Mesela yatsının son rekâtına yetişen kimse, imâm Selam verdikten sonra kalkıp, birinci ve ikinci rekatte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 cemaat de oturmaz. 4. İmam secde ayeti okuyup secde etmezse cemaat de etmez. 5. İmam secdeyi sehv etmezse cemaat de etmez. 4 şeyi imam yaparsa cemaat yapmaz. 1. İmam 2'den çok secde yaparsa cemaat yapmaz. 2. İmam bayram tekbirini 1 rekatte 3'ten çok yaparsa cemaat yapmaz. 3. İmam cenaze namazında 4'ten çok tekbir yaparsa cemaat yapmaz. 4. İmam 5. rekatte kalkarsa cemaat kalkmaz. İmamı bekler, beraber selam verirler. 10 şeyi imam yapmazsa cemaat yapar. 1.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 sen ne dersin bu iftitah tekbiri hakkında? Dedikte de, Hazreti Osman Zinnureyn radıyallahu an Ya Resulallah gece iki rekat namaz kılsam her birinde Kur'an-ı müşşanı hat eylesem yine imam ile beraber alınan iftitah tekbirinin sevabına nail olamam dedi.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 Mahlûka itaat edilmez buyurdu. Halife doğru söylüyorsun dedi ve sarayında mescit yapılmasına emretti. Müezzin ve imam tayin edildi ve ondan sonra namazı hep cemaatle kıldı. Cuma namazı. Allahü Teala Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır. Cuma günü öğle vaktinde Cuma namazını kılmak Allahü Teala'nın emridir. Allahü Teala Cuma suresi sonundaki ayeti kereime de mealen buyurdu ki, ey iman etmekle şereflenen kullarım, Cuma günü öğle ezanı okunduğu vakt, hutbe dinlemek ve Cuma namazı kılmak için camiye koşunuz. Alışverişi bırakınız. Cuma namazı ve hutbe size başka işlerinizden daha faydalıdır. Cuma namazını kıldıktan sonra camiden çıkar, dünya işlerinizi yapmak için dağılabilirsiniz. Allahü Teala'dan rızk bekleyerek çalışırsınız. Allahü Teala'yı çok hatırlayınız ki kurtulabilirsiniz. Namazdan sonra İsteyen işine gider çalışır isteyen camide kalıp namaz kılmakla Kur'an-ı Kerim ve dua ile meşgul olur. Cuma namazı vakti girince alışveriş günahtır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadis-i şeriflerinde buyurdu ki: Bir Müslüman cuma günü gusül abdesti alıp cuma namazına giderse bir haftalık günahları affolur. Ve her adımı için sevap verilir. Cuma namazı kılmayanların kalplerini Allahü Teala mühürler, gafil olurlar. Günlerin en kıymetlisi Cuma'dır. Cuma günü bayram günlerinden ve aşure gününden daha kıymetlidir. Cuma dünyada ve cennette müminlerin bayramıdır. Bir kimse mani yok iken Üç cuma namazı kılmazsa Allahü Teala kalbini mühürler. Yani iyilik yapmaz olur. Cuma namazından sonra bir an vardır ki müminin o anda ettiği dua rinde olmaz. Cuma namazından sonra 7 defa İhlas ve Muavizetein okuyanı Allahü Teala bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden korur. Cumartesi günleri Yahudilere, pazar günleri Nasara'ya, Hristiyanlara verildiği gibi, Cuma günü de Müslümanlara verildi. Bugün, Müslümanlara hayır, bereket, iyilik vardır. Cuma günü yapılan ibadetlere, başka günde yapılanların en az iki katı sevap verilir. Cuma günü işlenen günahlarda iki kat yazılır. Cuma günü Ruhlar toplanır ve birbirleriyle tanışırlar. Kabirler ziyaret edilir. Bugün de kabir azabı durdurulur. Bazı alimlere göre müminin azabı artık başlamaz. Kâfir'in cuma ve Ramazan'da yapılmamak üzere kıyamete kadar sürer. Bugün ve gecesinde ölen müminler kabir azabı çekmez. Cehennem cuma günü çok sıcak olmaz. Adem Aleyhisselam Cuma günü yaratıldı. Cuma günü cennetten çıkarıldı. Cennettekiler, Allahü Teala'yı Cuma günleri göreceklerdir. Cuma namazının farzları Cuma günü, 16 rekat rekât namaz kılınır. Bunun iki rekâtını kılmak farzdır. Öğle namazından daha kuvvetli farzdır. Cuma namazı farz olmak için iki türlü şartı vardır. 1- Eda şartları 2- Vücub şartları Eda şartlarından biri noksan olursa, namaz kabul olmaz. Vücub şartları bulunmazsa, kabul olur. Eda, yani Cuma namazının sahih olması için şartları yedidir. 1- Namazı şehirde kılmak. Şehir, cemaati en büyük camiye sığmayan yer demektir. 2- Devlet reisinin veya valinin izniyle kılmak. Bunların tayin ettiği hatip kendi yerine başkasını vekil edebilir. 3. Öğle namazının vaktinde kılmak. 4. Vakt içinde hutbe okumak. Alimler cuma hutbesini okumak namaza dururken Allahu ekber demek gibidir, dedi. Yani iki hutbeyi de yalnız Arapça okumak lazımdır. Hatip efendi içinden Euzu okuyup sonra yüksek sesle hamd ve senâ ve kelime-i şahadet selâtu selam okur. Sonra sevaba azaba sebep olan şeyleri hatırlatır ve ayet-i kerime okur. Oturup kalkar. İkinci hutbeyi okuyup vaz yerine müminlere dua eder. Dört halifenin adını söylemesi müstehaptır. Hutbeye dünya sözü karıştırmak haramdır. Hutbeyi nutuk ve konferans şekline sokmamalıdır. Hutbeyi kısa okumak sünnettir. Uzun okumak mekruhtur. 5- Hutbeyi namazdan önce okumak. 6- Cuma namazını cemaatle kılmak. 7- Camii kapılarını herkese açık tutmak. Cuma namazının vücut şartları dokuzdur. 1- Şehirde, kasabada oturmak. Misafirlere farz değildir. 2- Sağlam olmak. Hastaya, hastayı bırakamayan bakıcıya ve ihtiyarlara farz değildir. 3- Hür olmak. 4- Erkek olmak. Kadınlara farz değildir. 5- Akil ve bâli olmak. Yani mükellef olmak. 6- Kör olmamak. Yolda götüren olsa bile, ama olana farz değildir. 7- Yürüyebilmektir. Nakil vasıtası olsa bile, felçliğe, ayaksıza farz değildir. 8- Hapsedilmiş olmamak ve düşman korkusu, hükümetten, zalimden korkusu olmamak. 9- Fazla yağmur, kar, fırtına, çamur ve soğuk olmamak. Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma günü öğle ezanı okununca 16 rekat cuma namazı kılınır. Bunlar sırasıyla şöyledir. 1. Önce cuma namazının dört rekâtlik ilk sünneti kılınır. Bu sünnet öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Buna niyet ettim Allah rızası için cuma namazının ilk sünnetini kılmaya. Döndüm kıbleye. Diye niyet edilir. 2- Sonra cami içinde, ikinci ezan ve hutbe okunur. 3- Hutbe okunduktan sonra, ikamet okunup, cemaatle, cum'a namazının iki rekatlik farzı kılınır. 4- Cum'a namazının farzı kılındıktan sonra, 4 rekatlik son sünneti kılınır. Bunun kılınışı, öğle namazının ilk sünneti gibidir. 5- Bundan sonra, üzerime farz olan, kılamadığım, son öğle namazının farzını kılmaya, diye niyet ederek, ahir zuhur namazı kılınır. 4 rekatlık bu namazın kılınışı, öğle namazının farzının kılınışı gibidir. 6- Sonra da, 2-rekât, vaktin sünneti kılınır. Kılınışı, sabah namazının sünnetinin kılınışı gibidir. 7. Bundan sonra ayetel kürsi ve tesbihler okunup dua edilir. Cuma gününün sünnet ve edepleri 1. Cuma'yı perşembe gününden karşılamak. 2. Cuma günü gusl-abdesti almak. 3. Başı tıraş etmek. Sakalın bir tutamdan fazlasını ve tırnakları kesmek, temiz elbise giymek. 4- Cuma namazına mümkün olduğu kadar erken gitmek. 5- Ön safa geçmek için, cemaatin omuzlarından aşmamalıdır. 6- camide namaz kılanın önünden geçmemek. 7- Hatip efendi minbere çıktıktan sonra, hiçbir şey söylememek, konuşana işaret ile bile cevap vermemek, ve ezanı tekrarlamamak. 8. Cuma namazından sonra Fatiha, Kafirun, İhlas, Felak ve Nas surelerini 7 kere okumak. 9. İkindiye kadar camide kalıp ibadet etmek. 10. Ehli sünnet alimlerinin kitaplarından anlatan alimlerin dersinde, vaazında bulunmak. 11. Cuma gününü İbadetle Geçirmek 12. Cuma Günü Salavat-ı Şerife Getirmek 13. Kur'an-ı Kerim Okumak Kehf Suresini Okumalıdır 14. Sadaka Vermek 15. Ana-babayı veya kabirlerini ziyaret etmek 16. Evin yemeklerini bol ve tatlı yapmak 17. Çok Namaz Kılmak Kazaya kalmış namazı olanlar, kaza namazı kılmalıdır. Bayram Namazları Şevval ayının birinci günü, fıtr, yani Ramazan bayramının, zilhiccenin onuncu günü ise, kurban bayramının birinci günleridir. Bu iki günde, güneş doğduktan ve kerahet vakti çıktıktan sonra, iki rekat bayram namazı kılmak,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 Kurban bayramı namazından önce bir şey yememek, namazdan sonra önce kurban eti yemek, namaza giderken yüksek sesle, özrü olan yavaşça tekbir getirmek müstehaptır. Bayram namazları iki rekattir. Cemaatle kılınır, yalnız kılınmaz. Bayram namazı nasıl kılınır? 1- Önce, niyet ettim, vacib olan bayram namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama diye niyet ederek namaza durulur. Sonra sübhaneke okunur. 2. Sübhaneke’den sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde göbek altına bağlanır. İmam önce Fattiha sonra bir sure okur ve beraberce rükûa eğlenir. 3. İkinci rekatte, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el, üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde, elleri kulaklara kaldırmayıp, rükûa eğilenir. Kısaca, iki salla bir bağla, üç salla bir eğil diye ezberlenir. Teşrik Tekbirleri Kurban bayramının arefesi günü, sabah namazından, dördüncü günü ikindi namazına kadar, hacıların ve hacca gitmeyenlerin, erkek kadın, herkesin, cemaatle kılsın, yalnız kılsın, farz namazından sonra selam verir vermez, bir kere teşrik tekbirin okuması vaciptir. Cenaze namazından sonra okunmaz. Camiden çıktıktan sonra veya konuştuktan sonra, okumak lazım değildir. İmam tekbiri unutursa cemaat terk etmez. Erkekler yüksek sesle okuyabilir. Kadınlar yavaş söyler. Teşrik tekbiri. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah vallahu ekber, ekber, Allahu ekber ve lillahi'l hamd.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 onu bir saat ileri ve geri alamazlar, buyrulmuştur. Allahü Tala bir kimsenin ölümünü nerede takdir ettiyse, o kişi malını, mülkünü, evladını bırakıp orada vefat eder. Allahü Tala bizim günde ne kadar nefes alıp verdiğimizi bilir. Onun bilmediği bir şey yoktur. İman edip hayatımız ibadet ile geçtiyse,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 Bir mü'minin vefat ettiğini haber alan erkeklere, erkek yoksa kadınlara, cenaze namazı farz-ı Cenaze namazı, Allah için namaz ve ölen kimse için duadır. Ehemmiyet vermeyenin imanı gider. Cenaze namazının şartları 1- meyit Müslüman olmalıdır. 2- Yıkanmış olmalıdır. Yıkanmadan gömülen, üzerine toprak atılmamış ise, çıkarılıp yıkanır, sonra namazı kılınır. Cenazenin ve imamın bulunduğu yerin, temiz olması lazımdır. 3- Cenazenin veya bedenin yarısı ile, başının veya başsız yarıdan fazla bedenin, imamın önünde bulunması lazımdır. 4- Cenaze, yerde veya yere yakın, ellerle tutulmuş veya taş üstüne konmuş olmalıdır. Cenazenin başı, imamın sağına, ayağı soluna gelecektir. Tersine koymak günahtır. 5- Cenaze, imamın önünde hazır olmalıdır. 6- Cenazenin ve imamın avret mahalli örtülü olmalıdır. Cenaze namazının farzları 1- Dört kere tekbir getirmektir. 2- Ayakta kılmaktır. Cenaze namazının sünnetleri 1- Sübhaneke okumak 2- Salavat okumak 3- Kendine ve meyit'e ve bütün Müslümanlara af ve mağfiret için bildirilmiş olan dualardan bildiğini okumak. Cenaze namazı, cami içerisinde kılınmaz. Canlı olarak doğduktan sonra ölen çocuğun ismi konur yıkanır, kefenlenir, namazı kılınır. Cenaze taşınacağı zaman, tabutun dört kolundan tutulur. Önce cenazenin baş tarafı sağ omuza, sonra ayak tarafı sağ omuza, sonra baş tarafı sol omuza, sonra ayak tarafı sol omuza konmak suretiyle, her birinde onar adım taşınır. Kabre varıldığı zaman, cenaze, Omuzlardan yere indirilmedikçe oturulmaz. Defnedilirken, işi olmayanlar otururlar. Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazının dört tekbirinden her biri, bir rekât gibidir. Dört tekbirin, yalnız birincisinde, eller kulaklara kaldırılır. Sonraki üç tekbirde, eller kaldırılmaz. 1- İlk tekbir alınıp, iki el bağlanınca, Subhaneke okunur ve okunurken ve Celle sena ülkede denir. Fatiha okunmaz. 2. İki, i̇kinci tekbirden sonra teşehhüdde otururken okunan salavatlar yani Allahümme salli ve barik duaları okunur. 3. Üç, üçüncü tekbirden sonra cenaze duası okunur. Cenaze duası yerine Rabbena âtinâ veya yalnız Allahümmeğfirle demek veyahut dua niyetiyle Fatiha-yı Şerife'yi okumak da olur. 4. Dördüncü tekbirden sonra hemen saha ve sonra sola selam verilir. Selam verirken cenazeye ve cemaate niyet edilir. İmam yalnız dört tekbiri ve iki omuza selamı yüksek sesle söyler. Diğerlerini içinden okur. Cenaze namazı kılındıktan sonra tabutun yanında dua etmek caiz değildir. Mekruh olur. Teravih namazı. Teravih namazı erkek ve kadınlar için sünnettir. Ramazan-ı Şerif'in her gecesinde kılınır. Cemaatle kılınması sünnet-i kifayedir. Vakti yatsı namazından sonra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 Yatsıyı cemaatle kılmayan bir kimse farzı yalnız kılıp sonra teravihi cemaatle kılabilir. 5 bölüm Yolculuktan Namaz Hanefi mezbinde olan bir kimse 15 günden az kalmak niyetiyle 104 kilometre ve daha uzak bir yere giderse misafir olur. Seferi veya misafir olmak demek, yolcu olmak demektir. Misafir, dört rekatli farz namazları iki rekat kılar. Mukim, imama uyarsa, yine dört rekat kılar. Misafir, imam olursa, ikinci rekatin sonunda selam verir. Sonra ona uymuş olan cemaat, namazlarını tamamlamak için ikişer rekat daha kılarlar. Seferi olan bir kimse, mest, Üzerine üç gün, üç gece meshedebilir, Orucunu bozabilir. Yolcu rahat ise, orucunu bozmaması daha iyidir. Kurban kesmesi vacip olmaz. Cuma namazı da seferi olana farz değildir. Namaz vaktinin sonunda sefere çıkan kimse, bu namazı kılmamış ise iki rekat kılar. Fakat vaktin sonunda vatanına gelen, bu vaktin namazını kılmamışsa dört rekat kılar. Nimet-i İslam'da diyor ki: Nafile namazları ayakta kılmaya gücü yeterken oturarak kılmak her zaman ve her yerde caizdir. Oturarak kılarken rükû için bedeniyle eğilir, secde için başını yere kor. Lakin özrü yok iken nafileleri oturarak kılana ayakta kılanın yarısı kadar sevap verilir. Beş vakt namazın sünnetleri ve teravih namazı da nafile namazdır. Yolda yani şehir, köy haricinde, nafile namazları hayvan üzerinde kılmak caizdir. Kıbleye dönmek ve rükû ve secde yapmak lazım değildir. İma ile kılar. Yani rükû için bedeniyle biraz eğilir. Secde için bundan daha çok eğilir. Hayvan üzerinde fazla necaset bulunması namaza mani değildir. Yerde nafile kılarken yorulanın bastona, insana, duvara dayanıp kılması caiz olur. Kendi yürürken namaz kılmak sahih değildir. Farz ve vacip namazları zaruret olmadıkça hayvan üzerinde kılmak caiz değildir. Ancak özrüyle kılabilir. Zaruret olan özrler Malının, canının, hayvanının tehlikede olması, inince hayvanının veya hayvandaki veya yanındaki malın çalınması, yırtıcı hayvan, düşman, yerde çamur olması, yağmur olması, hastanın inerken, binerken iyi olmasının gecikmesi veya hastalığının artması, arkadaşlarının beklemeyip tehlikede kalması. İndikten sonra hayvana yardımcısız binememek. Mümkün ise hayvanı kıbleye karşı durdurup kılar. Mümkün değilse hareket cihetlerinde kılar. Hayvan üzerindeki mahmil denilen sandık gibi şeylerin içinde kılmak da böyledir. Hayvan durdurulup mahmilin altına direk konursa serir yani masa, kanepe gibi olup yerde kılmak demektir kıbleye karşı ayakta kılması lazım olur. İnebilen kimse, farzları mahmilde kılamaz. Gemide namaz kılmak, Cafer Tayyar hazretleri Habeşistan'a giderken, Resulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, ona öğrettiği gibi şöyledir. Hareket eden gemide, özrü olmadan, farz ve vacip de kılınır. Gemide cemaatle kılınabilir. Hareket eden gemide de, ima ile kılmak caiz olmayıp, rükû ve secde yapar. Kıbleye dönmesi de lazımdır. Namaza başlarken, kıbleye karşı durur. Gemi döndükçe, kendisi kıbleye döner. Gemide necasetten taharet de lazımdır. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre, giden gemide farzları da özürsüz iken, yerde oturarak kılmak caiz olur. Deniz ortasında demirlemiş gemi, çok sallanıyor ise, giden gemi gibidir. Az sallanıyorsa, sahilde duran gemi gibidir. Sahilde duran gemide farzlar, oturarak kılınmaz. Sahile çıkmak mümkünse, ayakta kılmak da sahih olmayıp, karaya çıkıp kılmak lazımdır. Malı, canı veya geminin hareket etmek tehlikesi varsa gemide ayakta kılması caiz olur. i̇bn Abidin diyor ki, iki tekerlekli olup da hayvana bağlanmadan yerde düz duramayan arabada, dururken de giderken de namaz kılmak, hayvan üzerinde kılmak gibidir. Dört tekerlekli araba, dururken serir, masa gibidir. Hareket ederken ise, hayvan için yukarıda yazılı özürlerle, içinde farz kılınabilir ve arabayı durdurup kıbleye karşı kılar. Durduramazsa giden gemideki gibi kılar. Hareket esnasında kıbleye dönemeyen Şafii mezhebini taklid ederek iki namazı cem eder. Buna da imkan olmazsa kıbleye dönmesi sakıt olur. Sandalyede, koltukta oturarak ima ile namaz kılmak hiç kimseye caiz değildir. Otobüste, tayyarede namaz kılmak arabada kılmak gibidir. Farzları ve vacipleri yolculukta zaruret olmadıkça, hayvan üzerinde kılmamalıdır. Vâsıtaları durdurup, kıbleye karşı ve ayakta kılmalıdır. Bunun için vasıtaya binmeden, gerekli tedbirleri önceden almalıdır. Misafir, vapurda ve trende, farz namaza, kıbleye karşı durup, secde yeri yanına pusula koymalı. Vapur ve tren döndükçe, kendisi kıbleye dönmelidir. Göğsü kıbleden ayrılırsa, namazı bozulur. Otobüste, trende, dalgalı denizde, kıbleye dönemeyenlerin, farz namazları caiz olmayacağından, bunlar, yolda oldukları müddetçe, şâfii mezhebini taklid ederek, öğle ile ikindiyi ve akşam ile yatsıyı cem edebilir. Yani seferdeyken, bu iki namazı, birbiri arkasına kılar. Çünkü Şafii mezhebinde, 80 kilometreden ziyade süren yolculukta, ikindiyi öğle namazı vaktinde ve yatsıyı akşam namazı vaktinde takdim ederek kılmak veyahut, öğleyi ikindi vaktine ve akşamı yatsı namazı vaktine tehir ederek iki namazı bir arada kılmak caizdir. Bunun için, Hanefi mezhebinde olan kimse, Yolda kıbleye dönemeyecek ise, yola çıktıktan sonra, gündüz bir yerde durduğu zaman, öğle vaktinde öğle kılınca, hemen ikindiyi de kılmalı. Gece durulduğu zaman, yatsı vaktinde, akşamı ve sonra yatsıyı bir arada kılmalı ve bu dört namaza niyet ederken, şâfii mezhebini taklid ederek eda ediyorum, diye niyet etmeli, yani kalbinden geçirmelidir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 teyemmüm eder. Yara, yarıdan azında ise, sağlamını yıkayıp yarayı mesheder. Gusülde bütün beden bir uzuv sayıldığı için, bütün bedenin yarısı yara ise, teyemmüm eder. Yaralı yer, yarıdan az ise, sağlamını yıkayıp yaraları mesheder. Yaraya mesh, zarar verirse, sargıya mesheder. Buna da zarar verirse, mesh'i terk eder.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 Gazbezi üzerine flaster, merhem koyan, orasını soğuk, sıcak su ile yıkamaya veya mesh etmeye kadir olamazsa, abdeste ve kusülde bunların yarıdan fazlası üstüne bir kere meseder. Sargıyı çözmek zarar verirse, altındaki sağlam yerler yıkanmaz. Sargı aralarında görünen sağlam deri kısımları mesedilir. Sargıyı abdestli olarak sarmak lazım değildir.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 Kaza namazları. Namaz, beden ile yapılan bir ibadet olduğundan, başkası yerine kılınamaz. Herkesin kendisinin kılması lazımdır. Namazları vaktinde kılmaya eda denir. Herhangi bir zamanda tekrar kılmaya iade denir. Mesela mikruh olarak kılınan namazın vakti çıkmadan, Buna imkan olmazsa her zaman iadesi vaciptir. Farz ve vacip olan namazı vakti geçtikten sonra kılmaya kaza etmek denir. Bir günlük 5 vakt farzı ve vitr namazını kılarken ve kaza ederken tertip sahibi olmak farzdır. Yani namaz kılarken sıralarını gözetmek lazımdır. 5'ten fazla kazası olmayana,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 Sünnet namazlarının yalnız vaktinde kılınmaları emrolundu. Vaktinde kılınmayan sünnet namazlar insanın üzerinde borç kalmaz. Bunun için vaktinden sonra kaza edilmeleri emrolunmadı. Sabahın sünneti vacibe yakın olduğundan o gün öğleden önce farzı ile kaza edilir. Sabah sünneti öğleden sonra başka sünnetlerse Hiçbir zaman kaza edilmez. Kaza olursa sünnet sevabı hasıl olmaz. Nafile kılınmış olur. İbn Abidin'de ve Tergibü's Salat 162. sayfalarında diyor ki: Sünnetleri özürsüz oturarak kılmak caizdir. Hiç kılmamak günahtır. Farzları özrüyle oturarak kılmak caizdir. Farz namazları bilerek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 yırtıcı hayvandan, selden, fırtınadan korkmasıdır. Bunlar, oturarak ve herhangi bir tarafa dönerek veya hayvan üzerinde, imâ ile de kılamadığı zaman, kazaya bırakabilir. Bu iki sebeple, farzları kazaya bırakmak, uyku ve unutmak sebebiyle kaçırmak, günah olmaz. Eşbah şerhinde, boğulmak üzere olanı ve benzerlerini kurtarmak için, Namazı vaktinden sonra kılmak da sahihtir, diyor. Fakat, özür bitince, hemen kaza kılması farz olur. Haram olan, üç vakitten başka, boş vakitlerinde kılmak şartıyla, çoluk çocuğunun rızkını kazanacak kadar geciktirmek caiz olur. Daha fazla geciktirirse, günaha girmeye başlar. Nitekim sevgili Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, Hendek muharebesinin şiddetinden kılamadıkları 4 namazı hemen o gece eshabı kiram radıyallahu anhüm yaralı ve çok yorgun oldukları halde cemaat ile kıldı. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki iki farz namazı bir araya getirmek büyük günahlardandır. Yani bir namazı vaktinde kılmayıp vaktinden sonra kılmak en büyük günahdır. Bir hadisi şerifte buyuruldu ki bir namazı vakti çıktıktan sonra kılan kimseyi Allahü Teala 80 hukbe cehennemde bırakacaktır. Bir hukbe 80 ahiret senesidir ve ahiretin bir günü dünyanın bin senesi kadardır. Bir vakit namazı vaktinden sonra kılmanın cezası bu olursa, hiç kılmayanın cezasını düşünmelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Namaz dinin direğidir. Namaz kılan dinini doğrultmuş olur. Namazı kılmayan dinini yıkmış olur. Bir hadisi şerifte buyurdu ki: Kıyamet günü imandan sonra ilk sual namazdan olacaktır. Allahü Teala buyuracak ki: Ey kulum! Namaz hesabının altından kalkarsan, kurtuluş senindir. Öteki hesapları kolaylaştırırım. Ankebut Suresi 45. ayetinde mealen, kusursuz kılınan bir namaz, insanı pis, çirkin işleri işlemekten korur, buyurulmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, insanın Rabbine en yakın olduğu zaman, namaz kıldığı zamandır. Bir müslümanın herhangi bir namazı vaktinde kılmaması iki türlü olur. 1. özrüyle kılmamasıdır. 2. namazı vazife bildiği, önem verdiği halde tembellikle terk etmesidir. Farz namazı özrü olmadan vakti geçtikten sonra kılmak yani kazaya bırakmak haramdır. Büyük günahtır. Bu güne kaza edince aff olmuyor. Kaza edince yalnız namazı kılmamak günahı aff olur. Bir kimse namazları kaza etmedikçe yalnız tövbeyle aff olmaz. Kaza ettikten sonra tövbe ederse aff olması ümid edilir. Tövbe ederken kılmadığı namazları kaza etmesi lazımdır. Kaza etmeye gücü varken kaza etmezse, ayrıca büyük bir günah işlemiş olur. Bu büyük günah her namaz kılacak kadar 6 dakika boş zaman geçince bir evvelki azap zamanı kadar artmaktadır. Çünkü namazı boş zamanlarda hemen kaza etmekte farzdır. Kaza kılmaya ehemmiyet vermeyen sonsuz yanacaktır. Umdetül İslam ve Camiül Fetavada diyor ki: Düşman karşısında bir farz namazı kılmak mümkün iken terk etmek 700 büyük günah işlemiş gibi günahtır. Kazayı geciktirmenin günahı vaktinde kılmamak günahından daha çoktur. Bir namazın ilk kazasını kılmaya niyet ederek bir kaza kılınca bu günahların hepsi affolur. Açıklama: Sünnetler yerine kaza kılınır mı? Abdülkadir Geylani Hazretleri Futuhul Gayb kitabında diyor ki: Müminin en önce farzları yapması lazımdır. Farzlar bittikten sonra sünnetleri yapar. Ondan sonra nafilelerle meşgul olur. Farz borcu varken sünnet ile meşgul olmak ahmaklıktır. Farz borcu olanın sünnetleri kabul olmaz. Ali İbni Ebi Talib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 bunlar cehenneme gidecektir. Halbuki, sünnetlerin yerine kaza kılan cehennemden kurtulur buyurdu. Kaza namazları nasıl kılınır? Kaza namazlarını bir an önce kılarak, ayrıca tövbe de ederek, büyük cezadan kurtulmalıdır. Bunun için, sünnetleri de kaza niyetiyle kılmak lazımdır. Tembellikle namaz kılmayanlar, Senelerce kaza borcu olanlar, namaza başladıkları zaman, sünneti kılarken, o vaktin ilk kazaya kalmış namazını kaza etmeyi niyet ederek kılmalıdır. Bunların, sünnetleri kaza namazı için niyet ederek kılması, dört mezhepte de lazımdır. Hanefi mezhebinde, namazı özürsüz kazaya bırakmak, ekber-i Bu çok büyük günah, her namaz kılacak kadar boş zaman geçince bir misli artmaktadır. Çünkü namazı boş zamanlarda hemen kaza etmekte farzdır. Hesaba sayıya sığmayan bu müthiş günahtan ve azaptan kurtulmak için öğle namazının ilk dört rekat sünnetini kılarken ilk kazaya kalmış öğlenin farzını niyet ederek kaza kılmalıdır. Öğlenin son sünnetini kılarken, ilk kazaya kalmış, sabahın farzını niyet ederek kaza kılmalıdır. İkindinin sünnetini kılarken, ikindi farzını niyet ederek kaza kılmalıdır. Akşamın sünnetini kılarken, üç rekat, akşam farzını niyet ederek kaza kılmalıdır. Yatsının ilk sünnetini kılarken, yatsı farzını ve son sünnetini kılarken de, İlk kazaya kalmış, vitri niyet ederek üç rekat olarak kaza kılmalıdır. Böylece, her gün, bir günlük kaza ödenir. Teravih namazlarını kılarken de, kaza niyet ederek kaza kılmalıdır. Kaç senelik kaza namazı varsa, buna o kadar sene devam etmelidir. Kazalar bitince, yine sünnetleri kılmaya başlamalıdır. Vakti varsa ayrıca, her fırsatta kaza kılıp, bir an önce kaza borçlarını bitirmelidir. Kılınmayan kazaların günahı, her gün geçtikçe bir misli artmaktadır. 6. Bölüm Namaz Kılmayanlar Hazreti Ebu Bekir Sıddık, radıyallahu anh, buyuruyor ki, Beş namaz vaktleri gelince, Melekler der ki: Ey Adem oğulları kalkınız. İnsanları yakmak için hazırlanmış olan ateşi namaz kılarak söndürünüz. Bir hadisi i şerifte mümin ile kâfiri ayıran fark namazdır, buyuruldu. Yani mümin namaz kılar, kâfir kılmaz. Münafıklar ise bazen kılar, bazen kılmaz. Münafıklar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 Namazda söz birliği olmadı. Fıkıh imamlarından İmam Ahmed İbni Hanbel, İsak İbni Raheveyh, Abdullah İbni Mübarek, İbrahim Nehai, Hakem Bin Uteybe, Eyüp Sahtiyani, Davud Tayi, Ebubekr İbni Şeybe, Zübeyir Bin Harp ve daha birçok büyük alimler bir namazı amden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 yıkanmaz, kefenlenmez ve namazı kılınmaz. Müslümanların mezarlığına gömülmez ve mezarı belli edilmez. Dağda bir çukura konur. Namaz kılmayan kimse Şafii mezhebinde mürtet olmaz ise de cezası katlidir. Namaz kılmayan için Maliki mezhebinin hükümleri Şafii hükümlerinin aynıdır. Namaz kılmayan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 üçü ölüm zamanında, üçü kabirde, üçü kabirden kalkarkendir. Dünyada olan 6 azap. 1. Namaz kılmayanın ömründe bereket olmaz. 2. Yüzünde Allahu Teâlâ'nın sevdiği kimselerin güzelliği, sevimliliği kalmaz. 3. Hiçbir iyiliğine sevap verilmez. 4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 Büyük günahların affedilmesi için tevbe etmekte lazımdır. Büyük günahı yok ise derecesinin yükselmesine sebep olurlar. Bu hadisi i şerif Müslim'de yazılıdır. 5 vakt namazı kusurlu olanların affolmasına cuma namazları sebep olur. Cuma namazları da kusurlu ise ramazan oruçları sebep olur. 2. Abdullah İbni Mesud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 Bu hadis-i şerifi İmam Ahmet, Ebu Davud ve Nesâî bildirmişlerdir. Görülüyor ki namazın şartlarına, rükû ve secdelerine dikkat etmek lazımdır. Allah-u Teala sözünden dönmez. Doğru namaz kılanları muhakkak affeder. 4. Eshab-ı Kiram'ın meşhurlarından Büreydeyî Eslemî radıyallahu anh haber veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Sizinle aramızda olan ahd namazdır. Namazı terk eden kafir olur. Görülüyor ki namaz kılanın Müslüman olduğu anlaşılır. Namaza ehemmiyet vermeyen, namazı birinci vazife kabul etmediği için kılmayan kafir olur. Bu hadisi şerifi İmam-ı Ahmed ve Tirmüzi ve Nesai ve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 Allah rızası için namaz kılınca bu dalların yaprakları döküldüğü gibi günahları dökülür buyurdu. Bu hadisi şerifi İmam-ı Ahmed haber verdi. 6. Zeyd bin Halid Cühenî haber veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bir Müslüman doğru olarak ve huşu ile iki rekat namaz kılınca geçmiş günahları affolur. Yani Allahü Teala onun küçük günahlarının hepsini affeder. Bu hadisi şerifi İmam Ahmet bildirdi. 7. Abdullah bin Amr ibn As haber veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bir kimse namazı eda ederse bu namaz kıyamet günü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 Bu hadisi şerifi İmam Ahmed ile Darimi bildirmişlerdir. Beyheki de Şuabül İman kitabında yazmıştır. Tabiinin büyüklerinden Abdullah bin Şakik diyor ki: Eshab-ı Kiram radıyallahu anhüm ibadetler içinde yalnız namazı terk etmenin küfür olacağını söylediler. Bunu Tirmizi bildirdi.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 Hangi amelin eftal olduğu soruldu. Amellerin eftali, vaktinin evvelinde kılınan namazdır. Buyurdu. Bu hadisi şerifi İmamı Ahmed, Tirmüzi ve Ebu Davud bildirdiler. Namaz ibadetlerin en üstünüdür. Vakti girer girmez kılınca daha üstün olmaktadır. Ayşe, rəşidullahu diyor ki, Rasulullahın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 Allahü Teala'nın seçtiği, çok sevdiği, dini yayan, bidatleri yıkan büyük mücahid İmam-ı Rabbani, müceddidi elfisani Ahmet bin Abdülhadd Faruki Serhendi rahmetullahi aleyh İslam dininde bir benzeri yazılmamış olan Mektubat kitabının birinci cildi 29. mektubunda buyuruyor ki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 Saadet-i Ebediyye ve ashab-ı kiram ve farisi berekat kitaplarında uzun yazılıdır. Namazın hakikati Büyük İslam alimi Abdullah-ı Dehlevi rahmetullahi aleyh Mekatipli Şerife kitabının 85. mektubunda buyuruyor ki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 Namazdaki Üstünlükler İmam-ı Rabbani, rahmetullahi aleyh, Mektubat kitabının birinci cilt 261. mektubunda buyuruyor ki, Şurası, muhakkak olarak bilinmelidir ki, namaz, İslam'ın beş şartından ikincisidir. Bütün ibadetleri kendisinde toplamıştır. İslam'ın beşte bir parçası ise de, bu toplayıcılığından dolayı yalnız başına Müslümanlık demek olmuştur. İnsanı Allahu Teala'nın sevgisine kavuşturacak işlerin birincisi olmuştur. Âlemlerin efendisi ve peygamberlerin aleyhi ve aleyhiüsselam en üstünü olana Miraç gecesi cennette nasip olan rü'yet şerefi dünyaya indikten sonra Dünyanın haline uygun olarak kendisine yalnız namazda müesser olmuştur. Bunun içindir ki namaz müminlerin miracıdır buyurulmuştur. Bir hadisi şerifte insanın Allahü Teala'ya en yakın olması namazdadır buyurulmuştur. Onun yolunda tam izinde giden büyüklere o rüyet devletinden. Bu dünyada büyük pay yalnız namazda olmaktadır. Evet, bu dünyada Allahü Teala'yı görmek mümkün değildir. Dünya buna elverişli değildir. Fakat ona tabi olan büyüklere namaz kılarken rüyetten bir şeyler nasip olmaktadır. Namaz kılmayı emr buyurmasaydı maksadın gayenin güzel yüzünden perdeyi kim kaldırırdı? Aşıklar maşuku nasıl bulurdu? Namaz, üzüntülü ruhlara lezzet vericidir. Namaz, hastaların rahat vericisidir. Ruhun gıdası namazdır. Kalbin şifası namazdır. Ey Bilal! Beni ferahlandır! diye ezan okumasını emreden hadisi i şerif, bunu göstermekte. Namaz, kalbimin neşesi, Gözümün bebeğidir hadisi şerifi bu arzuyu işaret etmektedir. Zevkler, vecdler, bilgiler, marifetler, makamlar, nurlar, renkler, kalpteki telvinler ve temkinler, anlaşılan ve anlaşılamayan tecelliler, sıfatlı ve sıfatsız zuhurdan hangisi namaz dışında hasıl olursa ve namazın hakikatinden bir şey anlaşılamazsa bu hasıl olanlar hep zılden, aksden ve suretten meydana gelmiştir. Belki de vehim ve hayalden başka bir şey değildir. Namazın hakikatini anlamış olan bir kamil namaza durunca sanki bu dünyadan çıkıp ahiret hayatına girer ve ahirete mahsus olan nimetlerden bir şeylere kavuşur. Araya aks, hayal karışmaksızın asıldan haz ve pay alır. Çünkü dünyadaki bütün kemalat, nimetler zılden, suret ve görünüşten hasıl olmaktadır. Zıl, görünüş arada olmadan doğruca asıldan hasıl olmak ahirete mahsustur. Dünyada asıldan alabilmek için miraç lazımdır. Bu miraç müminin namazıdır. Bu nimet yalnız bu ümmete mahsustur. Peygamberlerine tabi olmak sayesinde buna kavuşurlar. Çünkü bunların Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, miraç gecesi dünyadan çıkıp ahirete gitti. Cennete girdi ve rü'yet saadeti nimetiyle şereflendi. Ya Rabbi! Sen o büyük Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, Bizim tarafımızdan, onun büyüklüğüne yakışan iyilikleri ihsan eyle. Bütün peygamberlere de, alâ yine ve aleyhimü salavatü ve teslimat hayırlar, iyilikler ver ki, onlar, insanları seni tanımaya ve rızana kavuşmaya çağırmış ve beğendiğin yolu göstermişlerdir. Tasavvuf yolunda bulunanların birçoğu, Kendilerine namazın hakikati bildirilmediği ve ona mahsus kemalat tanıtılmadığı için, dertlerinin ilacını başka şeylerde aradı. Maksatlarına kavuşmak için, başka şeylere sarıldı. Hatta bunlardan bazısı, namazı bu yolun dışında, maksat ile ilgisiz sandı. Orucu namazdan üstün bildi. Namazın hakikatini anlayamayanlardan birçoğu da, zıraplarını teskin ve ruhlarını ferahlandırmayı sima ve namede yani musikiide vecd'e gelmekte kendinden geçmekte aradı maksadı maşuku musiki perdelerinin arkasında sandı bunun için raksa dansa sarıldılar Halbuki Allahü Teala haramda şifa tesiri yaratmamıştır hadisi şerifini işitmişlerdi Evet, boğulmak üzere olan bir acemi yüzücü, her otada sarılır. Bir şeyin aşkı aşık olanı sağır ve kör eder. Bunlara eğer namazın kemalatından bir şey tattırılmış olsaydı, sima ve nameyi ağızlarına almaz, vecde gelmeyi hatırlarına bile getirmezlerdi. Ey, kardeşim! Namaz ile musiki arasında, ne kadar uzaklık varsa namazdan hasıl olan kemalat ile musiki'den hasıl olan teessür de birbirinden o kadar uzaktır. Aklı olan bu kadar işaretten çok şey anlar. İbadetlerden zevk duymak ve bunların yapılması güç gelmemek Allahü Teala'nın en büyük nimetlerindendir. Hele Namazın tadını duymak, nihayete yetişmeyenlere nasip olmaz. Hele farz namazların tadını almak, ancak onlara mahsustur. Çünkü nihayete yaklaşanlara, nafile namazların tadını tattırırlar. Nihayette ise, yalnız farz namazların tadı duyulur. Nafile namazlar zevksiz olup, farzların kılınması büyük kar kazanç bilinir. Nafile namaz, farz ve vacipten başka namazlar demektir. 5 vakit namazın sünnetleri ve diğer vacip olmayan namazlar hep nafiledir. Müekket olan ve olmayan bütün sünnetler nafiledir. Namazların hepsinde hasıl olan lezzetten nefse bir pay yoktur. İnsan bu tadı duyarken nefsi inlemekte, feryat etmektedir. Ya Rabbi, bu ne büyük rütbedir! Bizim gibi ruhları hasta olanların bu sözleri duyması da büyük nimet, hakiki saadettir. İyi biliniz ki dünyada namazın rütbesi derecesi, ahirette Allahü Teala'yı görmenin yüksekliği gibidir. Dünyada insanın Allahü Teala'ya en yakın bulunduğu zaman namaz kıldığı zamandır. Ahirette en yakın olduğu da rüyet yani Allahü Teâlâ'yı gördüğü zamandır. Dünyadaki bütün ibadetler insanı namaz kılabilecek bir hale getirmek içindir. Asıl maksat namaz kılmaktır, Saadet bediyeye ve sonsuz nimetlere kavuşmak ancak namaz kılmakla elde edilir. Namaz bütün ibadetlerden ve oruçtan kıymetlidir. Namaz vardır ki kırık kalpleri zevkle doldurur. Namaz vardır ki günahları yok eder, insanı kötülükten korur. Hadisi şerifte namaz kalbimin neşesi ve sevinç kaynağıdır buyuruldu. Namaz üzüntülü ruhlara lezzet verir. Namaz ruhun gıdasıdır. Namaz kalbin şifasıdır. Namazda öyle an olur ki. Arifin dili Musa aleyhisselam'a söyleyen ağaç gibi olur. Namazın esrarı. İmam Rabbani Kudsi's-i Ruh Mektubat kitabının 1. cilt 304. mektubunda buyuruyor ki: Allahu Teala'ya hamd ettikten ve peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem salavat getirdikten sonra ebedi saadete kavuşmanıza dua ederim. Allahü Teala birçok ayet-i kerimede ameli salihâ işleyen müminlerin cennete gireceklerini bildiriyor. Bu ameli salihler nelerdir? İyi işlerin hepsi mi yoksa bir mı? Eğer iyi şeylerin hepsi olsa bunları kimse yapamaz. Birkaçı ise acaba hangi iyi işler isteniliyor? Nihayet Allahü Teala lütf şöyle bildirdi ki, amali salih İslam'ın beş rüknü direğidir. İslam'ın bu beş temelini bir kimse hakkıyla ile kusursuz yaparsa cehennemden kurtulması kuvvetle umulur. Çünkü bunlar aslında salih işler olup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 Elhamdülillahi rabbil âlemin. ve vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmain. Yâ kıldığım namazı kabul eyle. Âhir ve akibetimi hayreyle. Son nefesimde kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Allah'ım mafir verham ve ente hayrur rahimin tefeni müslümen ve elhıkkni bis Salihin Allah'ım mafirli Veli valide ye veli staziyevelil mümin e vel müminat yeevmeye kumül hisap Yarbbi beni şeytan şerrinden ve düşman şerrinden ve nefsi emmarem şerrinden muhafaza eyle. Evimize iyilikler, helal ve hayırlı rızıklar ihsan eyle. Ehli İslam'a selamet ihsan eyle. Adâye Müslimi'ni kahr ve perişan eyle. Kafirlerle cihad etmekte olan Müslümanlara imdadı ilahiyen ile imdad eyle. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul ve faf'u anni Ya Rabbi hastalarımıza şifa datli olanlarımıza deva ihsanıyla Allahümme inni es'eluke sıhhaten vel afiyete vel emanete ve hüsnül hulki ve rıda'e bil kaderi bir rahmetike ya erhamer rahimin. Anama, babama ve evlatlarıma ve akraba ve ahbabıma, ve bütün din kardeşlerime hayırlı ömürler ve hüsn-i hulk, aklı selim ve sıhhat ve afiyet, rüştü hidayet ve istikamet ihsan eyle yavran bi. Amin. Velhamdülillahi rabbil Alemin. Allahümme salli ala Allahümme barik ala Allahümme Rabbena atina ve'l hamdulillahi Rabbil alamin Estağfirullah estağfirullah estağfirullah estağfirullahel azim el kerim ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyul kayyûm ve etûbe ileyh Açıklama. Duanın kabul olması için şartlar. 1. Müslüman olmak. 2. Ehli sünnet itikadında olmak. Bunun için 4 mezhepten birini taklid etmek lazımdır. 3. Farzları yapmak. Kazaya kalmış namazları geceleri de ve sünnetler yerine de kaza ederek bir an önce ödemelidir. Farz namazı kazaya kalan kimsenin, sünnet ve nafile namazları ve duaları kabul olmaz. Yani sahih olsa da sevap verilmez. Şeytan, Müslümanları aldatmak için, farzları ehemmiyetsiz gösterip, sünnet ve nafileleri yapmaya sevk eder. Namazı, vaktin geldiğini bilerek ve evvel vaktinde kılmalıdır. 4- Haramdan sakınmalıdır. Helal yiyenin duası makbuldür. 5. evliya Kiram'dan birini vesile ederek dua etmelidir. Hindistan alimlerinden Muhammed bin Ahmed Zahid, Tergîbü's-Salat kitabının 54. faslında Fârisi olarak diyor ki: Hadis-i Şerifte duanın kabul olması için iki şey lazımdır. Birincisi duayı ihlas ile yapmalıdır. İkincisi yediği ve giydiği helal olmalıdır. Müminin odasında haramdan biri bir iplik varsa bu odada yaptığı duası hiç kabul olmaz buyuruldu. İhlas Allahü Teala'dan başka hiçbir şey düşünmeyip yalnız Allahü Teala'dan istemektir. Bunun için Ehl-i Sünnet alimlerinin bildirdikleri gibi iman etmek ve ahkam-ı İslamiye'ye uymak, bilhassa üzerinde kul hakkı bulunmamak ve beş vakit namazı kılmak lazımdır. Tecdid-i iman duası. Ya Rabbi, hin buluğumdan bu ana gelinceye kadar İslam düşmanlarına ve bid'at ehline aldanarak edindiğim yanlış, bozuk itikatlarıma ve bid'at fısk olan söylediklerime, dinlediklerime, gördüklerime ve işlediklerime nadim oldum, pişman oldum, bir daha böyle yanlış inanmamaya ve yapmamaya azım, cezm ve kast eyledim. Peygamberlerin evveli Adem Aleyhisselam ve ahiri bizim sevgili peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dır. Bu iki peygambere ve ikisi arasında gelmiş geçmiş peygamberlerin cümlesine iman ettim. Hepsi haktır, sadıktır. Bildirdikleri doğrudur. Amen tübillah ve bima caa emin indillah ala muradillah ve aamantu bi rasulillah ve bima caa emin inda ala murad rasulillah billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min minallahi taala Vel ba suban d'almeuti hakkun eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü Namazın hikmetleri Namaz ve sağlığımız Müslüman namazı Allahü Teala'nın emri olduğu için kılar Rabbimizin emirlerinde birçok hikmet, fayde vardır. Yasaklarında da birçok zararların olduğu muhakkaktır. Bu faide ve zararların bir kısmı, bugün tıp mütehassıslarınca tespit edilmiş durumdadır. İslamiyetin sağlığa verdiği önemi, hiçbir din ve düşünce vermemiştir. Dinimiz ibadetlerin en üstünü olan namazı, ömrümüzün sonuna kadar kılmayı emretmiştir. Namaz kılan, sağlık için olan faidelerine de Elbette kavuşur. Namazın sağlık yönünden sağladığı faydelerden bazıları şunlardır. 1. Namazda yapılan hareketler yavaş olduğundan kalbi yormaz ve günün muhtelif saatlerinde olduğu için insanı devamlı dinç tutar. 2. Günde başını 80 defa yere koyan bir kimsenin beynine ritmik olarak fazla kan ulaşır. Bu yüzden, beyin hücreleri iyice beslendiğinden, hafıza ve şahsiyet bozukluklarına, namaz kılanlarda çok daha az rastlanır. Bu insanlar, daha sağlıklı bir ömür geçirirler. Bugün tıpta, demans-senil denilen bunama hastalığına uğramazlar. 3- Namaz kılanların gözleri, Muntazam olarak eğilip doğrulmaktan ötürü daha kuvvetli kan deveranına malik olur. Bu sebeple göz içi tansiyonunda artma olmaz ve gözün ön kısmındaki sıvının devamlı değişmesi temin edilmiş olur. Gözü katarakt veya kara su hastalığından korur. 4. Namaz kılmaktaki izometrik hareketler midedeki gıdaların İyi karışmasına, safranın kolay akmasına ve dolayısıyla safra kesesinde birikinti yapmamasına, pankreastaki enzimdenin kolay boşalmasına yardımcı olacağı gibi, kabızlığın giderilmesinde de rolü büyüktür. Böbreğin ve idrar yollarının iyice çalkalanmasından, böbrekte taş teşekkülünün önlenmesine ve mesanenin boşalmasına da yardımcı olmaktadır. 5 5 vakt kılınan namazdaki ritmik hareketler, günlük hayatta çalıştırılamayan, adele ve eklemleri çalıştırarak, artroz ve kireçlenme gibi eklem hastalıklarını ve adele tutulmalarını önler. 6. Vücut sağlığı için temizlik muhakkak lazımdır. Abdest ve gus hem maddi hem de manevi bir temizliktir. İşte namaz, Temizliğin ta kendisidir. Zira hem bedeni hem de ruhi temizlik olmadan namaz olmaz. Abdest ve gusül bedeni temizliği sağlar. İbadet görevini yerine getiren bir kimse ruhen dinlenmiş, temizlenmiş olur. 7. Koruyucu hekimlikte muayyen zamanlarda yapılan beden hareketleri çok mühimdir. Namaz vakitleri kan dolaşımını tazelemek ve teneffüsü canlandırmak için en uygun vakitlerdir. 8- Uykuyu tanzim eden önemli unsur namazdır. Hatta vücutta biriken statik, durgun elektriklenme, secde yapmakla topraklama yapılmış olur. Böylece vücut, tekrar zindeliğe kavuşur. Namazın bu faydalarına kavuşmak için, Namazı vaktinde kılmakla birlikte temizliğe, çok yememeye ve yenilen gıdaların temiz, helal olmasına da dikkat edilmesi de lazımdır. Kimseye baki değildir. Mülkü dünya simü zer, Bir harab olmuş gönül tamir etmektir hüner. 7. Bölüm Namaz İskatı Meyit için İskat ve devr Nurül İzza'da ve Tahtavi Haşiyesinde ve Halebi ile Dürrül Muhtarda Namazların kazası sonunda Mültekâda ve Dürrül Müntekâda ve Vika'yede Dürer'de ve Cevher'de ve başka kıymetli kitaplarda Orucun sonunda vasiyet eden meyyit için iskat ve devr yapmak lazım olduğu yazılıdır. Mesela Tahtavi haşiyesinde diyor ki: Tutulmamış oruçların fidiye vererek iskat edilmesi için nas vardır. Namaz oruçtan daha mühim olduğundan şer'i bir özrü ile kılınamamış ve kaza etmek istediği halde ölüm hastalığına yakalanmış bir kimsenin kaza edemediği namazları için de oruçta yapıldığı gibi iskat yapılması için bütün alimlerin söz birliği vardır. Namazın iskatı olmaz diyen kimse cahildir. Çünkü mezheplerin söz birliğine karşı gelmektedir. Hadisi şerifte bir kimse başkası yerine oruç tutamaz ve namaz kılamaz. Fakat onun orucu ve namazı için fakiri doyurur, buyuruldu. Ehli sünnet alimlerinin üstünlüklerini anlayamayan ve mezhep imamlarımızı da kendileri gibi hayal ile konuşuyorsanan bazı kimselerin İslamiyette iskat ve devr yoktur. İskat Hristiyanların günah çıkarmasına benziyor gibi şeyler söylediklerini işitiyoruz. Bu gibi sözleri Kendilerini tehlikeli duruma düşürmektedir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmetim dalalet üzerinde birleşmez buyurdu. Bu hadisi i şerif, müçtehitlerin söz birliğiyle bildirdikleri şeylerin, elbette doğru olduklarını gösteriyor. Bunlara inanmayan, bu hadisi i şerife inanmamış olur. İbni Abid'in vitr namazını anlatırken, Dinde zaruri olan, yani cahillerin de bildikleri icma bilgilerine inanmayan kimse kafir olur buyuruyor. İcma alimlerin söz birliği demektir. İskat günah çıkartmaya nasıl benzetilebilir? Papazlar günah çıkartıyoruz diyerek insanları soyuyorlar. Halbuki İslamiyette din adamları iskat yapamaz. İskatı yalnız ölünün velisi yapabilir ve para din adamlarına değil fakirlere verilir. Bugün hemen her yerde iskat ve devr işleri İslamiyete uygun yapılmamaktadır. İslamiyette iskat yoktur diyenler böyle söylemeyip de bugün yapılmakta olan iskat ve devriler İslamiyete uygun değildir deselerdi çok iyi olurdu. Biz de kendilerini desteklerdik. Böyle söylemeleriyle hem korkunç bir tehlikeye düşmekten kurtulurlardı hem de İslamiyete hizmet etmiş olurlardı. İskat ve devirlerin dinimize uygun olarak nasıl yapılacağı aşağıda bildirilecektir. İbn Abidin kaza namazlarının sonunda buyuruyor ki: Fâite namazları olan yani özürle kaçırıp kazaya kalmış namazları bulunan bir kimse bunları İma ile de kılmaya gücü yeter iken, kılmamış ise öleceği zaman kefaretinin iskât edilmesi için vasiyet etmesi vaciptir. Kazaya gücü yetmemiş ise vasiyet etmesi lazım olmaz. Ramazanı şerifte oruç yiyen misafir ve hasta da kaza edecek zaman bulamadan ölürse vasiyet etmeleri lazım gelmez. Allahü Teala Bunların özürlerini kabul eder. Hastanın kefaretlerinin iskatı öldükten sonra velisi tarafından yapılır. Ölmeden önce yapılmaz. Diri insanın kendi için iskat yaptırması caiz değildir. Cilaül Kulup'ta diyor ki: Üzerinde Allahü Teala'nın hakkı veya kul hakkı bulunan kimsenin iki şahit yanında vasiyet söylemesi veya yazmış olduğunu bunlara okuması vaciptir. Üzerinde hak bulunmayanın vasiyet etmesi müstehaptır. Keffâret iskâtı için vasiyet eden meyyidin velisi yani mirasını yerlerine sarf için vasiyet ettiği veya varisi olan kimse, mirasın üçte birinden, her bir vakt namaz için ve vitr namazı için ve kaza edilmesi lazım olan, bir günlük oruç için bir fıtra miktarı yani yarım sa beş yüz yirmi dirhem veya bin yedi gram buğdayı fakirlere veya fakirlerin vekillerine fidye verir. Kefaret iskatı için vasiyet etmediyse, velinin kefaret iskatı yapması Hanefi'de lazım olmaz. Şafii mezhebinde vasiyet etmediyse de velinin iskat yapması lazımdır Kul hakkını vasiyet olmazsa da meyyitin bıraktığı maldan velinin ödemesi Hanefi mezhebinde de lazımdır Hatta alacaklılar mirası ele geçirince, mahkemesiz alabilirler Kazaya kalan oruçların fidyesini yani mal ile ödenmesini vasiyet ettiyse bunu yerine getirmek vaciptir Çünkü İslamiyet emretmektedir. Vasiyet etmedi ise, namaz fidyesini vermek vacip değil, caiz olur. Bu son ikisi kabul olmaz ise, hiç olmazsa, sadaka sevabı hasul olup, günahlarını temizlemeye yardım eder. İmam-ı Muhammed böyle buyurmuştur. Mecmâ-ül-Enhür'de diyor ki, Nefsine ve şeytana uyarak, namazlarını kılmamış, ömrünün sonuna doğru, buna pişman olup, kılmaya ve kaza etmeye başlamış olanın, kaza edemediği namazlarının iskatının yapılması için vasiyet etmesi caiz olmaz denildi ise de, caiz olduğu müstasfada yazılıdır. cilâ ül da diyor ki, Kul hakları, ödenecek borçlar, emanet, gasp, sirkat, ücret ve bey sebebiyle verecekler ve dövmek, yaralamak, haksız olarak kullanmak gibi, beden hakları ve sövmek, alay, gıybet, iftira gibi kalp haklarıdır. Vasiyet eden meyyidin malının üçte biri, iskat yapmaya kifayet ediyorsa, velinin bu mal ile fidye vermesi lazımdır. Kifayet etmiyorsa, üçte birinden fazlasını, varisin teberru etmesi caiz olduğu fethül Kadirde yazılıdır. Bunun gibi, Farz olan haccının yapılması için vasiyet etse varisi veya başka biri hac parasını hediye verse caiz olmaz. Ölmeden vasiyet etmeyip varisi kendi parasıyla iskat yapsa veya hacca gitse meyyitin borcu ödenmiş olur. Varisten başkasının parasıyla bunlar caiz olmaz diyenler varsa da Dürrul Muhtar ve Merakül Fehla ve cilâ-ül Kulub kitaplarının sahipleri olur dediler. Kefaret iskatı buğday yerine un veya bir sağ arpa, hurma, üzüm ile de hesap edilerek bunlar da verilebilir. Çünkü bunlar buğdaydan daha kıymetli oldukları için fakire daha faidelidirler. Hepsi yerine kıymetleri olan altın veya gümüş de verilebilir. Kağıt parayla iskat yapılmaz. Seçme itilavet için fidye vermek lazım değildir. İskat ve devr nasıl yapılır? Fidye parası mirasın üçte birini aşarsa varisler izin vermedikçe veli üçte birden fazlasını sarf edemez. Kınyek kitabında diyor ki bütün ömrünün namazları için malının üçte birinin verilmesini vasiyet eden meyitin borcu da olsa. Alacaklısı vasiyetin yapılmasına izin verse de vasiyetin yapılması caiz olmaz. Çünkü İslamiyet önce borcun ödenmesini emretmektedir. Borcu ödemek alacaklının razı olmasıyla sonraya bırakılamaz. Bütün namazların iskat edilmesi için vasiyet eden kimsenin kaç yaşında öldüğü bilinmiyorsa bıraktığı mirasın üçte biri, namazlarının iskatına yetişmediği zaman bu vasiyet caiz olur. Mirasın üçte biri, iskat için yetişir ve artarsa, bu vasiyeti caiz olmaz, batıl olur. Çünkü malın üçte biri, iskata yetişmediği zaman, üçte biri ile iskat edilecek namazların sayısı belli olduğundan, vasiyeti, bu namazlar için sahih olur. Geri kalan namazları için olan vasiyeti, lav yani boş laf olur üçte biri çok olduğu zaman, ömrü ve dolayısıyla namaz sayısı belli olmadığı için, vasiyeti batıl olur. Namaz iskatı için vasiyet eden meyyitin, hiç malı yoksa veya üçte biri vasiyete yetişmiyorsa veya hiç vasiyet etmemiş olup, veli kendi malıyla iskat yapmak istiyorsa, devr yapar. Fakat veli, devr yapmaya mecbur değildir. Devri yapmak için veli bir aylık veya bir senelik iskat için lazım olan altın liralık veya beşi bir yerde veya bilezik, yüzük veya gümüş geçer para ödünç alır. Meyyit erkek ise yaşından 12 sene, kadın ise 9 sene düşerek kaç sene borcu olduğuna hesaplar. Bir günlük altı namaz için 10 kilo, bir güneş yılı için 3660 kilo buğday vermek lazımdır. Mesela 1 kilo buğday 180 kuruş olduğu zaman bir senelik namaz iskaatı 6588 veya kısaca 6600 lira olur. 1 altın lira 7 gram ve 20 santigram olup 120 lira olduğu zaman bir senelik namaz iskati için 55 veya ihtiyatlı olarak 66'n altın lazım olur. Meyyit'in velisi 5 altın ödünç alsa ve dünyaya düşkün olmayan, dinini bilen ve seven birkaç mesela dört fakir bulsa, bunların fıtra veremeyecek, yani sadaka alacak fakir olmaları şarttır. Fakir olmazlar ise, iskat kabul olmaz. Meyyidin velisi, yani vasiyet ettiği kimse veya varislerinden biri veya bunlardan birinin vekil ettiği kimse, merhum, efendinin iskat salatı için bedel olarak bu beş altını sana verdim diyerek, beş altını birinci fakire sadaka niyet ederek verir. Sonra fakir, aldım kabul ettim, sana hediye ettim, diyerek, bunu varise veya varisin vekiline hediye eder ve varis teslim alır. Sonra yine buna veya ikinci fakire verir ve hediye olarak ondan geri teslim alır. Böylece, aynı fakire dört kere veya dört fakire birer kere verip ve almakla bir devir olur. Bir devirde, 26 altınlık namaz kefareti iskat edilmiş olur. Meyit erkek ve 60 yaşında ise, 48 senelik namaz için 48 çarpı 60 eşittir 2886 altın vermek lazım olur. Bunun için de 2880 bölü 20 eşittir 144 kere devir yapar. Altın adedi 10 ise yetmiş iki devir, altın adedi yirmi ise, otuz altı devir yapar. Fakir adedi on ve altın adedi de on ise, kırk sekiz senelik namaz kefareti'nin iskatı için, yirmi dokuz devir yapar. Çünkü, namaz kılmadığı yıllar çarpı, bir yıllık altın sayısı, eşittir, fakir sayısı çarpı, devreden altın sayısı, çarpı devir sayısıdır. Misalimizde yaklaşık olarak, 48 çarpı 60 eşittir, 4 çarpı 5 çarpı 144 eşittir, 4 çarpı 10 çarpı 72 eşittir, 4 çarpı 20 çarpı 36 eşittir, 10 çarpı 10 çarpı 29. Görülüyor ki, namaz iskatında devir sayısını bulmak için, bir yıllık altın sayısıyla, meyyitin namaz borcu yılı çarpılır. Ayrıca devrolunan altın sayısıyla, fakir sayısı da çarpılır. Birinci çarpım, ikinci çarpıma bölünür. Bölüm, devir sayısı olur. Buğdayın ve altının kağıt lira değerleri, her zaman yaklaşık olarak aynı oranda değişmektedir. Yani altın değeriyle buğdayın değeri, her zaman birlikte azalmakta veya artmaktadır. Bu bakımdan, iskat için bir yıllık buğday miktarı değişmediği gibi, bir yıllık altın sayısı da, yani yukarıda bulduğumuz altmış altın da hemen hemen aynı olmaktadır. Bunun için iskat hesabında her zaman ihtiyatlı olarak, bir aylık namaz iskatı beş altındır, bir aylık ramazan orucu iskatı bir altındır, kabul edilmektedir devredilecek altın miktarı ve devir sayısı buradan bulunur. Namaz iskatı bittikten sonra tutulmayan, kaza edilmeleri lazım olan oruçların iskatı için, beş altın, dört fakire, üç kere devreder. Çünkü bir senelik yani otuz günlük oruç kefaret iskatı elli iki buçuk kilo buğday veya beş virgül beş gram altın, yani 0,73 adet 6 lira olmaktadır. Görülüyor ki Hanefi'de 1 altın 1 senelik oruç kefaretini iskat eder ve 48 sene için 48 altın vermek lazım olur. 5 altın ile 4 fakire 1'de 1 yapınca 20 altın verilmiş oluyor. Kaza edilmeleri lazım olan oruçların iskatı yapıldıktan sonra zekatı için sonra Kurban için birkaç devir yapılır. Bir yemin kefareti için her gün 10 fakir ve özürsüz bozulup kefaret lazım olan bir günlük oruç kefareti için bir günde 60 fakir lazımdır. Ve bir fakire bir günde yarım sağ buğdaydan fazla verilmez. Yani birkaç yemin kefareti bir günde 10 fakire verilmez. O halde yemin ve oruç kefaretleri için bir günde devir yapılmaz. Yemin vasiyeti varsa, bir yemin için, bir günde on fakirin her birine ikişer kilo buğday veya un veya bu değerde herhangi bir mal, altın, gümüş verilir. Bunları bir fakire on gün arka arkaya vermekte olur. Yahut bir fakire kağıt para verip, seni vekil ettim, bu parayla her gün sabah ve akşam olmak üzere iki kere on gün karnını doyuracaksın, demelidir. Karnını böyle on gün doyurmayıp, kahve, gazete parası yaparsa, caiz olmaz. En iyisi, bir aşçıyla pazarlık edip, on günlük parayı aşçıya verip, fakir, bu aşçıda her gün, sabah ve akşam olmak üzere iki kere, on gün karnını doyurmalıdır. Niyet ettikten sonra, bozulan oruç ve zıhar kefaretleri de böyle olup, bu ikisinde bir günün kefareti için 60 fakire bir gün veya bir fakire 60 gün yarım sağ buğday veya bu değerde başka mal vermek veya her gün iki kere doyurmak lazımdır. Vasiyet edilmeyen zekat iskatı yapılması lazım değildir. Varisin zekat iskatı içinde kendiliğinden devir yapabileceğine fetva verilmiştir. Devri yaparken veli altınları fakirlere her verişte namaz veya oruç iskatı diye niyet etmelidir. Fakir de geriye verirken hediye ettim demeli ve veli teslim aldım demelidir. Veli iskat yapamayacak haldeyse meyyetin iskatlarını yapmak için birini vekil eder. İskatları ve devri bir vekil yapar. İmam-ı Birgi'nin Vasiyetname kitabında ve bunun Kadısa'da Ahmed Efendi şerhinde diyor ki: Fakirlerin nisaba malik olmaması şarttır. Meyyitin akrabasından olsa caizdir. Fakire verirken falancanın şu kadar namazının iskaatı için şunu sana verdim demesi lazımdır. Fakir de kabul ettim demelidir ve altınları alınca kendinin olduğunu bilmesi lazımdır. Bilmezse önceden öğretmelidir. Bu fakir de lütfedip kendi isteğiyle, falancanın namazının iskatı için bedel olarak şunu sana verdim diyerek başka fakire verir. O fakir de elini alıp kabul ettim demelidir. Alınca kendi mülkü olduğunu bilmelidir. Emanet hediye gibi alırsa devir kabul olmaz. Bu ikinci fakir de aldım kabul ettim dedikten sonra ol veç ile sana verdim diyerek üçüncü fakire verir. Böylece namaz, oruç, zekat, kurban, sadakayı fıtır, adak ve kul hakları, hayvan hakları için devir yapmalıdır. Fasit ve batıl alışveriş de kul hakları içindedir. Yemin ve oruç kefaretleri için devir yapmak caiz değildir. Ondan sonra altınlar hangi fakirde kalırsa lütfedip arzusu ve rızası ile veliye hediye eder. Veliyi alıp kabul ettimler. Eğer hediye etmezse kendi malıdır. Zor ile alınmaz. Veli bir miktar altını veya kağıt para veya meyitin eşyasından bu fakirlere verip bu sadaka sevabını da meyyetin ruhuna hediye eder. Borcu olan fakir ve bali olmamış çocuk devr yapmaya katılmamalıdır. Çünkü eline geçen altınlar ile borcunu ödemesi farzdır. Bu farzı yapmayıp altınları Meyyidin kefareti için yanındaki fakire vermesi caiz olmaz. Devir kabul olur ise de, kendisi hiç sevap kazanmaz. Hatta günaha girer. Malı olmayan meyyid, devir yapılmasını vasiyet ederse, velinin devr yapması vacip olmaz. Meyyidin kefaretlerini iskat edecek kadar malının hepsini, mirasın üçte birini aşmamak üzere vasiyet etmesi vacip olur. Böylece, devre lüzum kalınmadan, iskat yapılır. Üçte biri, iskata yetiştiği halde üçte birinden az malın devredilmesini vasiyet ederse, günaha girer. İbni Abid’in beşinci cilt, iki yüz yetmiş üçüncü buyuruyor ki, Küçük çocukları olan veya fakir olup, mirasa muhtaç olduğu halde bali çocukları salih olan hastanın, Nafide olan hayrat ve hasenatı vasiyet etmeyip malını salih çocuklarına bırakması daha iyidir. Bezzaziyede hediyeyi anlatırken diyor ki: Malını hayrata sarf edip fasık olan çocuğuna miras bırakmamalıdır. Çünkü günaha yardım etmek olur. Fasık çocuğa da nafakadan fazla para, mal vermemelidir. Çok sayıda namaz, oruç, zekat, kurban ve yemin borçları olup da, bunlar için mirasın üçte birinden az bir malın devredilmesini ve geri kalan mal ile Kur'an-ı Kerim, Hatmi Tehlil ve mevlid okutulmasını vasiyet etmek caiz değildir. Bunları okumak için para veren ve alan günaha girer. Kur'an-ı Kerim öğretmek için para alıp vermek caizdir, okumak için caiz değildir. Meyyidin borçlu olduğu namazları, oruçları, varislerin ve herhangi bir kimsenin kaza etmesi caiz değildir. Fakat, nafile namaz kılıp, oruç tutup, sevabını meyyitin ruhuna hediye etmek, caiz ve iyi olur. Meyyitin borcu olan hacını vasiyet ettiği kimsenin kaza etmesi caiz olur. Yani meyyidi borçtan kurtarır. Çünkü haç, hem beden ile, hem de mal ile yapılan ibadettir. Nafile hac başkası yerine her zaman yapılır. Fars hac ise ancak ölünceye kadar hacca gidemeyecek kimse yerine vekili tarafından yapılır. Mecmu'ul enhürde ve Durrul Muntakada diyor ki: "Meyyitin iskatını definden önce yapmalıdır. Definden sonra da caiz olduğu Kuhistanî'de yazılıdır. Meyyit için namaz, oruç, zekat, kurban kefaretlerinin iskatında bir fakire nisaptan fazla verilebilir. Hatta altınların hepsi, bir fakire verilebilir. Ölüm hastasının, kılmadığı namazların fidyesini vermesi caiz değildir. Oruç tutamayacak kadar ihtiyar olanın, tutamadığı oruçların fidyesini vermesi caizdir. Hastanın namazlarını başı ile ima ederek de kılması lazımdır. Böyle ima ile bir günden fazla namaz kılamayacak hastanın Kılamadığı namazları affolur. İyi olursa, bunları kaza etmesi lazım gelmez. Tutamadığı oruçları iyi olunca tutması lazımdır. İyi olmayıp vefat ederse, bu oruçları affolur. 8. Bölüm 32 ve 54 Fars Bir çocuk, bâli olduğu zaman ve bir kâfir, kelime-i tevhid söyleyince,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 niyet 18 iftitah veya tahrime tekbiri b içindeki farzları 5'tir bunlara rükün denir 19 kıyam 20 kıraat 21 rükû 22 secde 23 kad yahire abdestin farzları 4 24 abdest alırken yüzü yıkamak 25 Elleri dirsekleriyle birlikte yıkamak. 26. Başın dörtte birini meshetmek. 27. Ayakları topuklarıyla birlikte yıkamak. Guslün farzları. 3. 28. Ağzı yıkamak, mazmaza. 29. Burnu yıkamak, istinşak. 30. Bütün bedeni yıkamak. Teyemmümün farzları. 2. 31. Cünüplükten veya Abdestsizlikten temizlenmek için niyet etmek. 32. İki eli temiz toprağa vurup yüzü meshetmek ve tekrar iki eli temiz toprağa vurup her iki kolu dirsekten avuca kadar sıvamak. 54 fars. 1. Allahü Teala'nın bir olduğuna inanmak. 2. Helal yemek ve içmek. 3. Abdest almak. 4. 5 vakit namaz kılmak.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 beş vakt namazı vaktinde kılıp kazaya bırakmamak elli Zulmle kimsenin malını yememek elli bir Allahü Teâaya şirk koşmamak elli iki zinadan kaçınmak elli üç şarabı ve alkollü içkileri içmemek elli dört yok yere yemin etmemek Küfür bahsi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 Alay etmek küfr alametlerindendir. İnkar etmek yani işittikten sonra inanmamak, tasdik etmemek demektir. Şüphe etmek de inkar olur. Küfr 3 nevidir. Cehli, cihudi ve hükmi. 1. İşitmediği, düşünmediği için kâfir olanların küfrü küfrü cehlidir. Cehil de iki türlüdür. Birincisi basittir. Böyle kimse cahil olduğunu bilir. Bunlarda yanlış itikat olmaz. Hayvan gibidirler. Çünkü insanı hayvandan ayıran ilm ve idraktır. Bunlar hayvandan daha aşağıdırlar. Çünkü hayvanlar yaratıldıkları şeyde ileridirler. Cehlin ikincisi cehle mürekkettir. Yanlış, sapık itikattır. Yunan felsefecilerinin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 41 Mevki sahibi bir müslüman aksırınca buna yarhamuke Allah diyen kimseye büyüklere karşı böyle söylenmez demek küfr olur. 42 Vazife olduğuna inanmayarak hafif görerek namaz kılmamak, oruç tutmamak, zekat vermemek küfr olur. 43 Allah'ın rahmetinden ümidini kesmek küfr olur. 44 Kendisi haram olmayıp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 Bir kimseye gel namaz kıl deseler o da kılmam dese kafir olur. Ama muradı senin sözünle kılmam Allahü Teala'nın emriyle kılarım dese kafir olmaz. 60 Bir kimseye sakalını bir tutamdan kısa yapma veya bir tutamdan fazlasını kes. Tırnaklarını kes. Zira Resulullah'ın Sallallahu Teala aleyhi ve sellem sünnetidir deseler o da kesmem dese kafir olur. Sair sünnetler de böyledir. Senin sözünle işlemem ama Resulullah'ın sünneti olduğu için işlerim demek küfür olmaz. İnkar maksadıyla olursa küfr olur. 61 Bir kimse bıyıklarını kırdıkta yanındaki bir şeye yaramadı dese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 Kıble ikidir, biri Kabe, biri Kudüs. Dese küfürdür. Şimdiki halde ikidir demek küfürdür. Ama i Mukaddes idi. Sonra Kabe kıble oldu dese küfür olmaz. 67. Bir kimse bir İslam alimine sebepsiz bozetsе, söse o kimsenin küfründen korkulur. 68. Bir kimse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 evladı olan kimseye Allahü Teala'ya senin oğlun gerek idi dese kafir olur demişlerdir. 71 Bir kadın beline bir kara ip bağlasa bu nedir deseler zünlerdir dese kafir olur. 72 Bir kimse haram taam yedikte de. bismillah dese kafir olur. Haramı li'enihi için yani leş Şarap gibi haramlar için böyledir. Kendisi haram olmayan haram-ı gayrihi için böyle değildir. Gasp edilmiş malı yedikte besmene çekmek küfr olmaz. Malın kendisi haram değil, gasp edilmesi haramdır. 73. Bir kimsenin küfrüne razı olmak küfürdür. Bir kişiye beddua ederek Allahü Teala senin canını küfr ile alsın dese kafir olmasında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 135. Allahü Teala'dan ayrı olarak, bir ölüden bir şey beklemek, küfr olur. 136. Tez veren dede demek, çok çirkin ve küfre sebep olur. 137. Meyiti toprağa gömmek, farz olduğu için, bu farza ehemmiyet vermeyerek, hizmetten kaçanın, ilmi fenni ileri sürerek, ölüleri gömmek gericiliktir.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 Zaruret ve cebir olmadan kullanmak küfür olur. 147. Eshabı kirama sövene mülhit denir. Mülhit kafir olmaktadır. 148. Kafirlerin resimlerini yüksekte asarak tazim, küfürdür. 149. Resmin, heykelin sahibinde ve salipte, haçta veya yıldız, güneş, inek gibi herhangi bir şeyde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 İni azbıke, min en üşrik bıke şey en ve ene alemu ve estaufiru ke, lima la alemu, inneke enta alamul giyup. Allahümme, inni üridu, en ujeddı dal imane ve nikyaha tejdiden, bıkawle la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah.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 Doğru yoldan çıkarmak. 4- Büyük günah işlemeye devam etmek. 5- Nîmet-i İslâm'a şükrünü kesmek. 6- Ahirete imansız gitmekten korkmamak. 7- Zulm etmek. 8- Sünnet üzere okunan Ezan-ı Muhammedî'yi dinlememek. 9- Anaya babaya asi olmak. 10- Doğru olsa bile çok yemin etmek. 11- Namazda ile erkanı terk etmek. 12- Namazı ehemmiyetsiz sanıp, öğrenmeye ve çoluk çocuğuna öğretmeye ehemmiyet vermemek, namaz kılanlara mani olmak. 13- Alkollü içki içmek. 14- Mü'minlere eziyet etmek. 15- Yalan yere evliyalık,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 37. Livatada bulunup tövbe etmemek. 38. Ezanı fıh kitaplarının bildirdiği vakitlerde ve sünnete uygun okumamak ve sünnete uygun okunan ezanı işitince saygı ile dinlememek. 39. Münkeri, haramı işleyeni görüp de gücü yettiği halde tatlı dil ile nehyetmemek. 40. Karısının kızının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 Livâta etmek. 4- Şarap ve her türlü alkollü içkileri içmek. Bira içmek haramdır. 5- Hırsızlık etmek. 6- Keyf için uyuşturucu madde yemek ve içmek. 7- Başkasının malını cebren almak. Yani gasp etmek. 8- Yalan yere şehadet etmek. Yalancı şahitlik. 9- Ramazan orucunu özürsüz, Müslümanların önünde yemek. 10. Faiz alıp vermek. 11. Çok yemin etmek. 12. Anaya babaya asi olmak, karşı gelmek. 13. Mahrem ve salih akrabaya sıla-yi rahmi, ziyareti terk etmek. 14. Muharebede harbi terk edip düşman karşısından kaçmak. 15. Haksız yere yetimin malını yemek. 16. Terazisini ve ölçeğini hak üzere kullanmamak. 17. Namazı vaktinden önce veya sonra kılmak. 18. Mümin kardeşinin gönlüne kırmak, Kâbe'yi yıkmaktan daha büyük günahtır. Allahü Teala'yı en ziyade inciten küfürden sonra kalp kırmak gibi büyük günah yoktur. 19. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem söylemediği sözü söylemek ve ona isnat etmek. 20. Rüşvet almak. 21. Hak şahadetten kaçmak. 22. Manın zekatını ve uşrunu vermemek. 23. Gücü yeten kimse münkeri, günah işleyeni görünce men etmemek. 24. Canlı hayvanı ateşte yakmak. 25. Kur'an-ı azimüş öğrendikten sonra okumasını unutmak. 26. Allahü Azimüş-şan'ın rahmetinden ümidini kesmek. 27. Müslüman olsun, kâfir olsun insanlara hıyanet etmek. 28. Hınzır, domuz eti yemek. 29. Resulullah'ın hesabından rıdvanullahı teâlâ aleyhi ecmaîn Herhangi birisini sevmemek ve sövmek. 30. Karnı doyduktan sonra yemeye devam etmek. 31. Avretler erinin döşeğinden kaçmak. 32. Avretler erinden izinsiz ziyarete gitmek. 33. Bir namusluk adına fahişe demek. 34. Nemime. Yani Müslümanlar arasında söz taşımak. 35. Avret mahallini başkasına göstermek. Erkeğin göbekle dizi arası, kadının saçı, kolu, bacağı avrettir. Başkasının avret yerine bakmak da haramdır. 36. Leş yemek ve başkasına yedirmek. 37. Emanete hıyanet etmek. 38. Müslüman'ı gıybet etmek. 39. Haset etmek. 40. Allahu u Azimüşşan'a şirk koşmak. 41. Yalan söylemek. 42. Kibirlilik, kendini üstün görmek. 43. Ölüm hastasının varisten mal kaçırması. 44. Bahil, çok hasis olmak. 45. Dünyaya muhabbet etmek. 46 Allahü Teâlâ'nın azabından korkmamak 47 haram olanı haram itikad etmemek 48 Helal olanı helal itikad etmemek 49 falcıların falına, gaybtan haber vermesine inanmak 50 dininden dönmek mürtet olmak 51 Özürsüz elin kadınına kızına bakmak 52 Avretler er libası giymek. 53 Erler avret libası giymek. 54 Harem-i Kâbe'de günah işlemek. 55 Vakti gelmeden ezan okumak ve namaz kılmak. 56 Devlet adamlarının emirlerine, kanunlara asi olmak, karşı gelmek. 57 Ehlinin mahrem yerlerini anasının mahrem yerine benzetmek. 58. Ehlinin anasına sövmek. 59. Birbirine nişan almak. 60. Köpeğin arttığını yemek içmek. 61. Ettiği iyiliği başa kakmak. 62. İpek giymek erkekler için. 63. Cahillikte ısrar etmek. Ehli sünnet itikadını, farzları, haramları ve lüzumlu olan her bilgiyi öğrenmemek. 64. Allahü Teala'dan ve İslamiyet'in bildirdiği isimlerden başka şey söyleyerek yemin etmek. 65. İlimden kaçınmak. 66. Cahilliğin musibet olduğunu anlamamak. 67 küçük günahı tekrar işlemekte ısrar etmek. 68. Zaruri olmayarak kahkaha ile çok gülmek. 69. Bir namaz vaktini kaçıracak zaman kadar cünüp gezmek. 70. Adetli ve lohusa halinde avretine yakın olmak. 71. Teqanni eylemek. Ahlaksız şarkıları söylemek, müzik çalgı aletleri kullanmak, 72 intihar etmek, yani kendini öldürmek. Müt'a nikahı, muvakkat nikah haramdır. Kadınların, kızların başı, saçı, kolları, bacakları açık sokağa çıkmaları haram olduğu gibi, ince, süslü, dar, hoş kokulu elbiseyle çıkmaları da haramdır. Kaba avret yerleri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 mallarını gasp etmek gibi ve haset, iftira ve yalan söylemek ve gıybet etmek gibi haramdır. On şey son nefeste imansız gitmeye sebep olur. 1. Allahü Teâlâ'nın emirlerini ve yasaklarını öğrenmemek. 2. İmanını ehli sünnet itikadına göre düzeltmemek. 3. Dünya malına,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 Dinine bağlı olan Müslümanları aşağı görmek, bunlara gerici gibi şeyler söylemek, on fuhş sözleri, yazıları ve resimleri söylemek, yazmak ve yapmak. Ehli sünnet itikadında olmak için şu hususlara dikkat etmelidir. 1. Allahü Teala'nın sıfatları vardır ve zatından ayrıdır. 2. İman artmaz ve azalmaz. 3. Büyük günah işlemekle iman gitmez. 4. Gayba iman esastır. 5. İman konusunda kıyas olmaz. 6. Allahu Teala cennette görülecektir. 7. Tevekkül imanın şartıdır. 8. Ameller, ibadetler imandan parça değildir. 9. Kadere iman imanın şartıdır. 10. Amelde 4 mezhepten birine tabi olmak şarttır. 11. Hesabı kiramı ve ehlibeyti ve peygamberimizin zevcelerinin hepsini sevmek şarttır. 12. Dört halifenin üstünlükleri, Kilafet sırasına göredir 13 Namaz, oruç, sadaka gibi nafile ibadetlerin sebabını başkasına hediye etmek caizdir 14. Miraç, ruh ve beden olarak yapılmıştır 15. Evliyanın kerameti haktır 16 Şefaat haktır 17. Mest üzerine mesh, caizdir 18. Kabir suali vardır. 19. Kabir azabı ruh ve bedene olacaktır. 20. İnsanları ve işlerini de Allahü Teala yaratır. İnsanda irade-i cüz'iyye vardır. 21. Rızk helalden de olur, haramdan da olur. 22. Velilerin ruhlarıyla tevessül edilir ve onların hatırına dua edilir. Seslendi: "Ol müezzin." Durdu, kâmet eyledi. Kâbe'ye döndü yüzün, hem de niyet eyledi. Duyunca ehli iman hürmet ile dinledi. Sonra namaza durup Rabb'e kulluk eyledi.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 Hadis-i şeriflerde buyruldu ki ibadetleri az olan bir kul iyi huyu ile kıyamette yüksek derecelere kavuşur. İbadetlerin en kolayı ve çok faydalısı az konuşmak ve iyi huylu olmaktır. Kendinden uzaklaşanlara yaklaşmak, zulmedenleri affetmek, kendini mahrum edenlere ihsan etmek güzel huylu olmaktır.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 Yemen valisi olan Ebrehe isminde bir adamı vardı. Ebrehe, insanları Mekke-i Mükerreme'deki Kâbe'yi ziyaretinden vazgeçirmek için San'a ah şehrinde büyük ve süslü bir kilise yaptırdı. Fakat maksadı hasıl olmayıp Kâbe'yi ziyaret edenler o kiliseyi ziyarete gelmediler. Ayrıca Fukaym kabilesinden Nüfeil adlı bir genç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 bir rivayette, Ebu Cehl'in varisi olduğu köle. Şiddetle iten, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. Dipnot 2 Ebu Cehl İşte bu vasflarla beraber, namaz kılan münafıkların vay haline ki, onlar namazlarından gafildirler. Onlar, riyakârların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 ve rahîm olan Allah'ın ismiyle. Ya Habibim onlara de. Dipnot 1. Mekke müşriklerinden Ebu Cehl, As bin Vail, Esved bin Abdülmuttalib, Velid, Ümeyye bin Halef ve diğerleri Abbas radıyallahu anh vasıtasıyla peygamberimize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 On bir kılı düğümleyerek sihir yapmış ve bir kuyuya atmıştı. Böylece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahatsız oldu. Sonra Cibri ile Emin Resul aleyhisselama bu işi haber verdi. İpler Hazreti Ali radıyallahu anh vasıtası ile kuyudan çıkarıldı. Böylece Resul aleyhisselam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 İnsanların göğüslerine daima vesvese veren gerek cin'den gerek insandan olsun o sinsi şeytanın şerrinden sığınırım de. Dipnot 2. Tefsiri Lübaba göre bu surede vakı olan 5 adet nas lafzı 5 ayrı sınıf insana işarettir. Bunlar 1 çocuklar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 ümideyler ve azabından korkarız. Çünkü senin azabın, gerçeği örten kafirlere mutlaka ulaşır. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salat ve selamü 'ala Rasulüna Muhammed ve 'ala aalehi ve cahbhih ejmâ'in. Bismillahi r Rahman, Rahim, Malik Yümdin, İyak nəbûd ve İyak nəstâgin, İhden o صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Allah'u la ilaha illa hu al-hayyul qayyum La ta'kuthuhu sinatun wala nam Lahu ma fi al-samawati wa ma fi al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 وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرحيم. İnnâ anzallâhu فِي leyletil qadr وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرُ Leyletul qadr khayrun مِنْ elfi şahru tenzenül melek ve ruh فيها بإذن ربهم بكل هي حتى ما طلع الفجر بسم الله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 Bismillahirrahmanirrahim Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi al-fil Alam yaj'al kaydahum fi tadminil Wa arsala alayhim tayran ababil هرmihi mihjaret mi sijil, fajalahm kagus لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِلَى فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أطعمهم ve âmanıhımin kafı Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. A râ'et yetim ve la yhul al tağam el miskin. fawilul müccallin Alâdinlerini yararlı ve yemneye gidenlerini mahrum etti. Bismillahi r فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا وَمَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُم مَعَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عابد مَا وَلَا أنتم عابدون مَا أَعْبُدُ لكم دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تبت يدا أبي لهب وتب ما أغن عنهما له وما كسب سيصلان ران ذات لهب وامرأة الحطم fî dî dihâ lem min mâ san lem yalid ve lem وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَانَ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ مِنْ شَذِّ مَا خَلَقُ وَمِنْ شَذِّ الْوَاسِقِ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقْدَةِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَاسِدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ İlahi insan, mil şerl, uswas, fi cüdor insan, Subhaneke Allahu'mma ve bihamdik ve tebârak asmuk ve ta'ala jeddük ve jellethanâük ve la ilaha gayruk Tephiyatüllahi ve salawat ve tabiât. Selamünaleyküm eyyüha Nabi ve rahmetüllahi ve السلام علينا و على عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده و Allahümme salli ala ﷺ wa ala ﷺ ﷺ Kama ﷺ ala Ibrahima wa ala ﷺ Ibrahima innaka <imdil> hamidun <imdil> majid allahumma barik ala muhammedin wa ala ali muhammed Kemaabırk taala ibn ve ala ala ibn atina Dünya hasanet fil akıllı hasanet ve qinaa azabınlar. Rabbana oğfir li wa liwalidayya wa li'l mu'minine yawma yaqumul husam. Allahümme inna nasta'inuka wa nastağfiruka wa Wa بِكَ bika wa natawakkalu aleyk wa nusni aleykal hayra kullahu nashkuruk wa la nakfuruk wa nakhla'u Allahümme iyyâka na'budu wa laka nusalli wa nesjudu wa ilayka nes'a wa nahfinu Narju rahmataka wa nakhshaa azabak bil mulhiq Aman tu bîllahi ve malaikatî hi ve kütû bhi ve rusûlhi اللَّهِ yâm il-akhir ve il Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü Tesbîhâtut teravîh Subhane zil mulki wal melekut. Subhane zil izzeti wal azameti wal jalali wal jamali wal jabarut. Subhane al malikil mevjood. Subhane al malikil ma'abood. سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوتُ سُبْحٌ قُدُّسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالْرُوحِ مَرْحَبَا مَرْحَبَا مَرْحَبَا يا شهر رمضان مرحبا مرحبا مرحبا يا شهر البركة والغفران مرحبا مرحبا مرحبا يا شهر والتسبيح والتهليل والذكر وتلاوة القرآن أوله آخره ظاهره باطنه يا من لا إله إلا هو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا ذا الفضل والإحسان نرجو العف والغفران واجعلنا من عتقاء شهر رمضان بحرمة القرآن Cenaze Duası Erkekler İçin Hâzâddua'u lilmeyyiti fî salâtil cenâze Allahümme gfirli hayyina ve meyyitina ve şahidina ve gâibina ve sagîrina ve kebîrina ve zekirina ve unthana اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان وخص هذا الميت بالروح والراحة والرحمة والمغفرة والرضوان اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه الأمن والبشرا والكرامة والزلفى اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران ربي يفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات Vall Jamii والمسلمات Muslimin ve al Muslimat al Ahya'ih minhum Cenaze Duası Kadınlar İçin. <Sessizlik> Allahumma Afir lihiyina ve mayetina ve şahidina, ve ghaibina. وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وذكرنا وَأُنْفَانَا اللهم من أحييتها مِنَّا فَأَحْيَيْتِهَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهَا مِنَّا فَتَوَفَّهَا عَلَى الْإِيمَانِ وَخُصَّ هَذِهِ الْمَيِّتَ بِالْرُوْحِ وَالْرَّاحَةِ وَالْرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالْرِضُوَانِ اللهم إن كانت مُحْسِنَةً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهَا وَإِنْ كَانَتْ مُسِيئَةً فَتَجَاوَزْ عنها ولقيها ولقى هل امنا والبشرى والكرامه والزلفى. اللهم اجعل قبرها روبتا من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفره من حفر النيران ربي وفير ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين خطبة الجمعة الخطبة الأولى الحمد لله رب العالمين اضعاف ما حمده جميع خلقه كما يحب ويرضى والصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين كل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون كما ينبغي ويحرى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده البررة التقى والنقى خصوصا منهم على الشيخ الشفيق قاتل الكفرة والزناديق الملقب بالعتيق في الغار الفيق الإمام على التحقيق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم السلام من الملك الوهاب على الأمير الأواب زين الأصحاب مجاور المنبر والمحراب الناطق بالحق والصدق والصواب الموافق رأيه حكم الكتاب. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثم السلام من الملك المنان على الأمير الأمان حبيب الرحمن صاحب الحياء والإحسان الشهيد في أثناء تلابت القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم السلام من الملك الولي على الامير الوصي ابن عم النبي قائل الباب الخيبري زوج فاطمه الزهراء بنت النبي امير المؤمنين سد الله الغالب علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين المظلومين المقبولين الحسيبين النسيبين سيدي شبان أهل الجنة وقرتين أعين أهل السنة الحسن والحسين رضي الله عنهما وعلى العمين المعظمين الأسعدين الأمجدين الأكرمين عند الله والناس حمزة والعباس رضي الله عنهما وعلى جميع المهاجرين والأنصار والتابعين الأخيار والأبرار رضوان الله عليهم أجمعين أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله وأطيعوه قل سيركم عباد الله بتقوى الله واعلموا ان الى الله المنتهى وانه هو امات واحيا ان هذه تذكره لمن يخشى والى الله المستكى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع اعمال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم الخطبه الثانيه الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا للايمان والصلاه والسلام على محمد صاحب الفضل والاحسان المنزل عليه في محكم كتابه تعظيما وتكريما بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا اللهم بك تحصنتوا. يا اللهم بك تحصنتوا. Ya Allah bika tahassantum wa bi abdika wa rasulika sayidina sallallahu alayhi wa sallam istajartu wa bi abdika wa rasulika sayidina sallallahu alayhi wa sallam sallallahu sallam Allahümme agfir lil mu'minine wal والمسلمات wal muslimine wal muslimat al ahiyai minhum bal amwad amin walhamdulillahi rabbil alamin a'udhu billahi min ash'itanir rajim inna allaha ya'muru bil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون التلقين للميتم Aleyke selamullahi ya abdallahi ibne abdillah. Aleyke selamullahi ya abdallahi ibne abdillah. Aleyke selamullahi ya abdallahi ibne abdillah. Kullu şeyin halikun illa وجhe. Lahul mulku ve lahul hukmu ve ilayhi turca'un. فعلم بأن هذا آخر منزلك من منازل الدنيا وأقل منزلك من منازل الآخرة وعلم بأنك خرجت من دار الدنيا الدنيئة ووصلت إلى دار العقبة الأبدية خرجت من دار الغرور ووصلت إلى دار السرور. خرجت من دار الفناء ووصلت إلى دار البقاء وعلم بأن الآن الآن قد ينزل بك الملكان الرفيقان الشفيقان الأسفدان الوجهان والأزرقان العينان أحدهما منكر وآخرهما نكير لا تخف عنهما ولا تحزن فإنهما عبدان مأموران من قبل الرحمن سائلان عنك وقائلان لك ما ربك ومن نبيك وما دينك وما إمامك وما قبلتك ومن إخوانك ومن أخواتك فَقُلْ فِي جَوَابِهَا بِلَفْظٍ فَصِيحٍ وَلِسَانٍ صَرِيحٍ اللَّهُ رَبِّي وَمُحَمَّدُ النَّبِيِّ وَالْإِسْلَامُ دِينِي وَالْقُرْآنُ إِمَامِي وَالْكَعْبَةُ قِبْلَتِي وَالْمُؤْمِنُونَ إِخْوَانِي وَالْمُؤْمِنَاتُ أَخَوَاتِي فَاعْلًا بأن الموت حق والقبر حق والسؤال المنكر والنكير حق والحشر حق والنشر حق والحساب حق والميزان حق والصراط حق والجنة للمؤمنين حق والنار للكافرين حق منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة نخرى اذكر العهد الذي كنت عليه في دار الدنيا الدنيتي وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم ثبته على الجواب وأنطقه بالصدق والصواب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 وإن كان مسيئا فالفله وارفهم وتجاوز عنه آمين والحمد لله رب العالمين التلقين للميتة عليك سلام الله يا أمت الله بنت عبد الله Aleykü selamullahi ya ametallahi bint abdillah. Aleykü selamullahi ya ametallahi bint abdillah. Kullu şeyin halukun illa وجha. Lehu'l mulku ve lehu'l hukmu ve ilayhi turca'un. Fa'lami bi anna hâzâ âkhir menziliki min menaziliddunyaa. Ve evvelü menziliki min menazilil ahire. Ve alemi bi enneki kharacti min dârildünyâ eddaniye ve vesalti ilâ dârildünyâ eddaniye ve vesalti ilâ dârildünyâ eddaniye. ve خرشت من دار الفنائي، ووصلت إلى دار البقاء، واعلمي بأن الآن الآن قد ينزل بك الملكان الرفيقان الشفيقان الأسفدان الوجهان، والأزرقان العينان، أحدهما منكر، وآخرهما نكر، لا تخافي، ان هما ولا تحزني فانهما عبدان مأموران من قبل الرحمن سائلان عنك وقائلان لك ما ربك ومن نبيك وما دينك ومن إمامك وما قبلتك ومن إخوانك ومن أخواتك فقولي في جوابها بلفظ فصيح ولسان صريح الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني والقرآن إمامي والكعبة قبلتي والمؤمنون إخواني والمؤمنات أخواتي فاعلمي بأن الموت حقٌ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 وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى اُذْكِرِ الْعَهْدَ الَّذِي كُنْتِ عَلَيْهِ فِي دَارِ الدُّنْيَا أَدْدَنِيَّةِ وَهُوَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله. اللهم ثبِّتها على الجواب وأنطِقها بالصدق والصواب اللهم إن كانت محسنةً فزد في إحسانها... وإن كانت مسيئة... فاغفر لها... وارحمها وتجاوز عنها. اللهم إن كانت محسنة... فزد في إحسانها... وإن كانت مسيئة... فاغفر لها وارحمها وتجاوز عنها. اللهم إن كانت محسنة... فزد في إحسانها... Vern kana t musiata fa ofir lha ve tejabaz gnera. Amin. Ve alhamdulillah Rabb alaalamin. duası. Birçok ayeti kereime de beni çok zikredin ve izâcae suresinde.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 İstifar duası okuyorum. Ve altmış yedi kere, Estağfirullah diyorum. İstifar duası, Estağfirullahel-azîm, Ellezî, La ilâhe illâ, Hüvel hayyel kayyûme, Ve etûb ileyh'dir. Siz de bunu çok okuyunuz. Her birini söylerken, manasını beni affet Allah'ım olarak düşünmelidir. Okuyanı ve yanındakileri, dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Çok kimse okudu, faidesi hep görüldü, buyurdu. Yatarken, Ya Allah! Ya Allah! Ve üç defa, Estağfirullah min külli mâ kerihallah demeli, ve uyuyuncaya kadar tekrar etmelidir. Şeyhülislam, Ahmet Namiki Ki Camii, Hicri 536, Miladi 1142'de vefat etti. miftah Necat kitabında buyuruyor ki, Bir kimse, tevbe ve istiğfar eder, ve şartlarını yaparsa, her geçtiği sokak,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 Tevbe ve istiğfar edenin, bütün günahları affolur.'' buyuruldu. Tevbe, kalb olur. İstiğfar, söylemekle olur. Tevhid Duası Ya Allah! Ya Allah! La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya fevvuğ ya kerim fanfu anni verhamni ya erhamer rahimin teveffeni muslimen ve elhikni bis salihin Allahum muafir li ve li abayi ve ummahati ve li abayi ve ummahati zevceti ve li ejdadi ve ceddati, ve li ve benati, ve li ihveti, ve ahvati, ve li amami, ve ammati, ve li ahvali, ve halati, ve li ustazi Abdülhakim Arvasi, ve li kaf fetil müminin ve müminat, aleyhim ejmaîn.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 namazın rükünleri, rekâtlarıdır. Sabah namazı, dört rekât olup, ikisi sünnet, ikisi farzdır. Öğle namazının, ilk dört rekât sünnet, dört rekât farz, iki rekât son sünnet, ikindinin, dört rekât sünnet, dört rekât farz, akşamın, üç rekât farz, iki rekât sünnet, yatsının, İlk dört rekat sünnet, dört rekat farz, iki rekat son sünnet, üç rekat vitir namazı vaciptir.